başladın mı? Başladım. Of, oh Battlefield bir ne acaba? Acayip... Fragman seriyordum da ben. Evet, ne çekiyoruz? <gülüyor> Çektiğimizi unuttuk. Evet, arkadaşlar. Tek teknik teknik. arıza nedeniyle bir evet. saattir konuştuğumuz Suicide Squad eleştirimizi baştan çekeceğiz. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kaydetmemişiz. Şaka <Çapı> yapıyorsun. Evet. <gülüyor> Buradan eleştiriler Bir <gülüyor> yere evet. evet arkadaşlar. Ay o cümlede tekrar mı kuracaksın? Bitmiyor cümleler. Ya sus oradan. Allah Allah. Sus kadın. Sus kadın. <gülüyor> yani kadına şiddete hayır diyoruz. <gülüyor> At kendini kim yazalı? Geliyorum. Şey. Evet. Ne yazık ki selam gençler. Evet selam gençler nasılsınız? <gülüyor> Abi bu sefer özet geçiyorum. <gülüyor> evet. Bir <bok> gibi. <gülüyor> yok ya film <gülüyor> film kötü değil. Öyle laf çevirmeye <gülüyor> gerek yok. <gülüyor> vallahi bence film kötü değil. E, gidip evet. izleyebilirsin. Arkadaşlar. E, keyif, keyif de alırsınız ama eğer e, bir ne bileyim eee artık Marvel filmlerinden alıştığınız ikinci, üçüncü katman e, hikaye bekliyorsanız, e, onun için daha DCU henüz e, olgunlaşmış olmadığında e, öyle katmanlar görmek henüz mümkün değil. DCU deyip lütfen e, geçiştirmeyelim. Bu işin arkasındaki şerefsizler kimse, o herifler bu işi bırakıp lütfen bu işi bilen birilerine versinler. Ee, bilmiyorum. Ben DC, DC'nin geleceğinden ümitliyim abi. DC'ni bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak geçen sefer söyleyecektim o kaydetmediğimiz kısımda şimdi söyleyeceğim. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Oğlum artık DC. 3 başına... sıçrayışın Wonder Woman'a denk gelmesini istemiyorum. Valla bak Wonder Woman çok iyi olacak. Abi işte yani. Justice League hani mükemmel olmayacak muhtemelen. Bak, bir yerden sonra bırakmaya başlayacak insanlar. Bırakmaz. Yani bu ilk gün ilk gün e, aldıkları ondan sonra işte box office başarıları var ya onları alamamaya başlayacaklar. Ondan sonra bu işi tamamen rafa kaldıracak o Warner Bros. Evet okay. ya. Yani bak çünkü bak, abi. Bak, bu, Wonder, bak Wonder Woman iyi olacak tamam mı? Wonder Woman iyi olsun istiyorum ben. Wonder Woman iyi olacak. E, Justice League mükemmel olmasa da. Justice League fena sıçacak ben sana söyleyeyim. Yok. Fena sıçmayacak. Yok yani, abi o... ben Suicide Squad'tan sonra güvenmiyorum bu adamlara. Yani şu açıdan güvenmiyorum. Karakter anlatma açısından güvenmiyorum, Hayır. tamam mı? Anlatamayacaklar bak... o karakterleri. Bak, Cyborg bok gibi olacak. Bak. bak susunlar... Artık Artık Artık DC'nin başında tamam mı? Ee? film kısmının başında Jeff Jones var. Tamam mı? Ee? Jeff Jones varsa o iş olur. Ben sana çok net söyleyeyim. Abi işte Jeff Jones'u böyle göstermelik başa koydularsa o iş sakat iş yine. Yok. Jeff yani Warner Bros'ine... Göstermelik, göstermelik başa getirmemişlerdir. İşte Arkadan böyle yok v, böyle öyle yapmıyorum. Yok Batman v, sonra battık olmuyor. Hakikaten bilen birisini başa getirelim. Bizim ya bir, tam e, bilen şey... birisi diyorsun da Suicide Squad'la da edlediler işte filmi. Ha Suicide Squad zaten bitmişti. Jeff Jones tam olarak kontrolü ele aldı aldım. Yani bir ay e, öncesinde, vizyon bir öncesinde dedikodular çıktı yeniden çekiyorlar sahneleri diye. Ya bir ya o yeniden çekimlerle ilgili hani milletin ne öyle bir şey huzursuzluğu var bilmiyorum ama her filmi yeniden çekiyorlar ki bu işte. Bir filmin bütçesinin yaklaşık işte yüzde işte onunu falan kenara ayırıp e, hani yeniden çekim bütçesi olarak kullanıyorlar. Kevin Smith'in filminin bile işte Kevin Smith'in filminin böyle örnek. Hayır yani <gülüyor> Gişe başarısı beklemediğim filmlere bile e, para harcıyorlar yeniden çekimi. Ya yani her filmde olan bir şey bu. Sadece gereksiz büyütüldü o hani. Ya yani neyse Aa, tamam. Yeniden çekiyorlarmış falan filan. Tamam tamam şimdi. Yani şöyle bir durum var gerçekten yani bu konuya parmak basmak istiyorum çünkü bak 10 senesi önce 10 sene öncesine kadar yani kaçımız filmlerin bütçesine bakıyordu Kim, yani filmlerin işte ilk hafta açılış rekorlarına bakıyordu ikinci hafta yüzde kaç düştüğüne bakıyordu anladın mı yani 10 sene öncesine kadar yani filme giden keyif alan insanlar olarak biz bunların hiçbirini sallamıyorduk hani internet çağı olunca işte milletin de hani Sürekli içerik üretme derdi olunca her her boku böyle hani sensasyona haber yapma e abi eylemleri var. Tamam da şu şu şu yüzden onun bunlara bütün bakılır oldu. Bütün filmlerin o, o... Şey, dakika dakika. bütçesi var bütün Şu yüzden de, bunlara bakılır hani, oldu onun yapılıyor yani bu. Bak Batman, Superman'in gişesine niye bakıyorlar veya Suicide Kadın gişesine niye bakıyorlar? Çünkü bir Warner Bros'un bunlardan beklentisi hayvan gibi tamam mı? Ee, ikincisi eleştiriler bok gibi olunca o zaman bir yerde başarı aranıyor nerede başarı aranıyor diyorlar ki ha bak ama gişe iyi başarı yaptı ama o başarı bile ikinci haftada çöküme çöküşe gidince yüzde altmış yediler gibi ondan sonra eleştirmenler aslında doğru demiş yani e, insanların bir şekilde bir yerden sağlama yapma ihtiyacı var o sağlamayı yapmaya çalışıyor. Yani işte Hayır, eleştirmenler insan... boşuna bok attı. Bak film ne kadar çok para yaptı diyen de oluyor bu sayede. Ondan sonra el zaten bir bok anlamaz. Bir filmden çok zevk aldık diyen fanlar da oluyor. Ee, ya yani o sağlamı ihtiyacı var eyvallah ama o sağlama o... ihtiyacı suni bir şey. Yani suni bir şey de bu böyle bir durum var ortada. Yani çünkü yani şöyle bir şey var. Hani e, bu daha çok bir i̇şte, sektör e, çiz... haline geldi çünkü. Evet hay roman e, uyarlamaları vesaireleri için geçerli bir şey. Evet. Niye Niye? Sektör çünkü... haline geldi işte. Hayır, sektör haline gelmesi değil. Şimdi şöyle bir konun var. Ee, hani biz tüketici olarak artık kendimizi hani ne verirlerse hani biz onlardan işte seçip beğenip alıp e, tüketen insanlar olarak görmek istemiyoruz. Madem bizi hedefleyerek bir şey yapıyorsun bizim sevdiğimiz e, karakterlerden işte hikayelerden, ha sen hedeflemişsin beni, o zaman beni e, ne kadar iyi anlamışsın, benim isteklerimi ne kadar karşılık verebiliyorsun gibi bir karşılıklı e, bir al ver durumuna dönüştüm. Ve sen de sahiplendiğin için işte e, çizgi roman evet. karakterlerini bir şekilde bunun iyi temsil edilmesini ve senin kadar herkesin sevmesini ya da senin sevdiğin halinle e, ekranlara gelmişsini evet. ve bunu da ki işte şey tutar gibi ben zaten takım fanatizmini de çok anlamıyorum. Yani o takımın kazanıp kazanmaması ya da kaybedip kaybetmemesi aslında senin cebine 5 lira 10 lira sokmuyor. Hani iddia oynamıyorsan tamam mı? Ya da işte evet. o, o şirketin hissesi, hissedarı değilsen. Ama hani saçma bir fanatiklik var işte. O işte kazanınca giriyorsun sokaklara işte ateş ediyorsun. İşte kaybedince gidiyorsun <gülüyor> otobüs yakıyorsun Yani filmlerin bu boyunca gelmesinin yani çok saçma bulmakla birlikte evet e, senden e, senin işte e, kafandaki güzel duygulardan işte nostaljinden yok e, şey e, zevklerinden faydalanıp sana tekrar bir ürün geri satmaya çalışıyorlar haliyle senin orada bir, e, bir hat, lafın oluyor evet, işte lafın oluyor evet. yani. hak sahibi söz sahibi olmanı gerektiren bir durum söz konusu mu evet şimdi bir şey soracağım fakat bunu yani bir şey olarak da şey yapmamak lazım. Bunu bir, bir kriter olarak da düşünüp şey yapmamak lazım. Sen bu filmin sen söyle. Ama abi şimdi ödüyorsun da bazı insanlar var. Adam diyor ki işte bir tane Marvel filmine gittim. Bir daha da gitmem diyor mesela. E şimdi mesela Batman Superman filmini gördü nefret etti. Bir daha da gitmem diyor gitmiyor. Aha, ya ben şunu söylüyorum sen. Ya biz mesela bizim gibi adamlar için sıkıntı yok biz ondan sonra olan film bok gibi olacak ama diyorsun yine de gidiyorsun görüyorsun çünkü merak ediyorsun yani veya işte farklı diyorsun ki ona olmaya da bilir hadi bir şans falan. yani hani böyle çeşitli umutları var umut insanıyız biz böyle <gülüyor> anasını diyoruz ki Ola, olacak ya bu sefer olacak falan filan diye 10 diye. On bakıyorsun 10 on film setmişsin olmamış anasını satayım falan gibi bir durum var biz gidiyoruz ama belli bir kitle var adam diyor ki Marvel diyor anasını satayım diyor bütün hikayeyi 10 tane filme bölmüş diyor. Bok gibi film çekiyor diyor. Gitmem ben bir daha Marvel filmine diyor. Mesela gitmiyor. Veya işte Batman, Superman bulanan böyle Batman'm olur diyor. Gitmiyor mesela. Bir daha diyor ki ben Batman görmem diyor. Hiçbir filmine gitmiyor. Böyle insanlarsın. Da... Ama ya yani ben ben <gülüyor> düşün, yani şunu diyorum işte senin sevip sevmemen ya da gidip gitmemen iyi fikirlerin de olabilir. Bunu açıkça söyleyebilirsin. Fakat bunu hani şey ee, diyorum ya işte taraftar şey gibi Ulan benim takımım çok iyi ama işte ya, altını canım, dolduramıyorsun taraftar, Senin takımın çok kötü başladım. ama altını dolduramıyorsun Ve sen işte kendi düşüncelerini başkasını empoze etmeye çalışıyorsun yap, yani, Bok gibi film bir daha da gitmem siz de gitmeyin Siz de gitmeyin diye adamı istemem ben mesela Hayır size Öyle. gitmeyin demese bile o amaçta söylediği belli anladın mı? Evet tamam evet ama hani yani ben mesela işte böyle kimseye sakın gitme falan demeyi istemem. E, sadece yani filmi nasıl veya yani nasıl bir şey olduğunu söylersin o karşısındaki karar versin. Bana yani çünkü onun zevki farklı olabilir, gördüğü şey farklı olabilir, bence şey farklı olabilir. Ona öyle bir etkileme olmaz. E, ama hani bizim gibi adamlar için çok önemli. Yani biz yani 8 sezon <gülüyor> Smallville'i sevdikten sonra ulan 8 senedir bunu mu seviyoruz diye... Yani sekiz senede fark ettiğimiz... <gülüyor> biz, biz biraz savağız. <gülüyor> small bilim. Yani sekiz sene geçtiğini fark etmemişiz. <gülüyor> evet Sekiz senedir ondan berbat diziyi seyrettiğimizi fark etmediğimiz. Ya o kadar da berbat değil. <gülüyor> i̇şte Şimdi... neyse. Ee, hani bizim gibiler için çok dert olmuyor. Hayır, Çünkü... Bu arada şunu da söyleyeyim. Biz... Ee... ...hani ben kendi adıma söylüyorum... ...ben Kalkın Eski'de de podcast... Oğlum bu arada çekiyor mu? Dik bak da arada... Bakıyorum, kontrol, bakıyorum. ...bu işinle konuşma. Ee, biz sürekli filmleri... E, ...şey hani... ...eleştiriyoruz, yerden yere vuruyoruz... ...gibi geliyor da... ...ya asıl amaç o değil... E, ...hani işin eğlence... ...birazcık da eğlenceli kısmı biraz şey... ...hani e, kötü yönlerinin tartışmak... E, e, tabii yani. ...olduğu gömlek, için... <gülüyor> ...gömmek eğlenceli maksimum... <gülüyor> ...çünkü yani, <gülüyor> Sevdiğin şeyleri konuştuğun zaman çok eğlenceli olmuyor. Biraz boklayınca eğlenceli oluyor. Hani kim, öyle bir... kim, kim şurası güzel ama bak burayı ne çıkmışlar diye konuşmak daha güzel oluyor tabii. Evet yani bu, bu eğlence kısmı için abarttığımız bir yön tabii ki. Bu eleştiri evet. kısmı. Ama ben şimdi abartmayacağım. Ama derim <gülüyor> evet, ama... Herkesin de takıldığı şeyler farklı abi. Bunda şey yapmak gerekiyor. E Orası öyle. Yani mesela Bilmiyorum. benim takıldığım şeylere benim çevremdeki kimse takılmıyor. <gülüyor> kimse takılmıyor hakikaten. Sen ayrı bir <gülüyor> takıntıdısın o konularda. Sen her, her şeyde çok fazla takılmaya başladın. Yani e, ama ben, mesela benim için e, önemli şeyler bunlar. İşte mesela geçenlerde işte e, Daredevil'u da tekrar izlerken şey bazı şeylere takıldım. Ayy. <gülüyor> e, tamam biliyorum biliyorum neyelere takıldım. Neyse. Neyse. Swiss squat geri geri tamam, dönelim. Swiss squat'la ilgili şunu söyleyeceğim. Eee, son sezondan iyi. Yani onu... <gülüyor> <gülüyor> onu, onu söyleyelim. Erol son sezondan daha kötü ne var ki? ben Arrow izliyorum bu arada. 5. sezonu gelince 5. sezonu da izleyeceğim. Ne yazık ki 8. sezonda fark edeceğiz. <gülüyor> ama Arrow'un işte hani aşırı derecede emo e, gençlik dramına dönüşmüş olması ki liseli dediği bu herifler tamam mı? İmon lan bildiğin kurtlava dağı vaz prodüksiyon kalitesi. Ee, ama gençtim. Neyse evet, yani süs yani süs evet onu konuşalım. Ee, ...bence mesela A takımlı filmi... ...Suicide Squad'dan daha eğlenceliyle. Ee, <gülüyor> ya eğlence arıyorsan... hani ...o yüzden diyorum. Hani, eğer Suicide Squad filmine gidip eğlence arıyorsan... Ya şimdi... e, ...bence eğlenceyle ilgili... ...bakış açını değerlendirmen lazım. Yani psikopat tipleri... ...onan sonra seyderken... ...gördüğün detaylar sana... ...keyif veriyorsa... ...bu filmden bence zevk alırsın. Yani Harley Quinn'in küçük mimiklerini... Joker'in yaptığı tripleri ne bileyim hani bu tarz şey detayları e, izlemekten keyif alıyor, alacaksan bir kişiysen bu filmden zevk alırsın abi. Ama yok e, filmdeki bazı noktalar yüzünden hani filme giremeyeceksen veya işte e, sinir kapacaksan o zaman filmden mesela benim gibi böyle yani eğlenmedim filmde e, böyle bir aramızda duvar vardı yani bütün film boyunca. Ee, Vallahi... ama istedim yani izlerken ben, ben... sıkılmadım ama e, mesela böyle çok acayip keyif almadım ne bileyim mesela yani yine gidip Guardians of the Galaxy'ye ne yazık ki şey veriyorum ama mesela Guardians of the Galaxy'den çıktığımda e, kendimi çocuk gibi hissettim mesela hay Guardians of the Galaxy'de mesela benim takıldığım çok şeyler vardı tamam evet orada ama, takıldım tabii ama çocuklar Guardians of the Galaxy'de evet Guardians of the Galaxy'de Şöyle bir şey vardı benim için. Ben filme girmeden önce de iple e, sallamıyordum o karakterleri. E, filmden çıktığımda da hani gidip de bir Star-Lord çizgi romanı okuyayım... ...ya da e, Guardians of the Galaxy çizgi romanı okuyayım demedim. Ya yani Benim için onlar e, hani sanki yani varlıklarından haberdardım. Abi tamam demedin ama bak ama, bu karakterleri kimse tanımıyordu. Hayır, varlıklar, aynen varlıklarından haberdardım ama e, ne bileyim e, şey... Hani harcanabilir karakterlerdi. Tamam mı? Evet. O yüzden... Harcanabilir Ama şimdi mesela ikinci film geldiğinde bu karakterleri e, sevdiğin için ikinci filmde daha çok şey yapacaksın. Yani, e, belki zevk evet. Yani orada belki mesela, daha, daha büyük hayal kırkını vuracaksın belki... çünkü Sıçacak belki e, ikinci filmdeki anlatım. Ve yani sinir olacaksın. Şey ve beklentim, beklentim yok tamam mı Guardian. E, hani bu karakterlerin hakkını verecekler mi derdiyle gitmiyor. E, tamam mı Suicide Squad'a da ben bu karakterlerin hakkını verecekten mi diye Gitmedim aslında. Hayır. Yani i̇ster daha bu iste... iki ha, tane karakter istemez, var. İster istemez bu bu karakterlerin hakkını verecekler diye gidiyorsun. Çünkü Ama abi iki tane Joker var, iki, i̇şte, şey var. İşte şey var. Joker Queen var ve Harley Quinn var. Melek Joker olmasa. Şimdi e, Joker ve Harley Quinn olunca işin içinde sen de o karakterlerin çevresindeki diğer karakterlerin o karakterler kadar dolu, dolu Aynı. karakter olmasını bekliyorsun. Aynı. E çünkü aynı dünyadalar, aynı düzlemde yürüyorlar. Bu ya adam işte, gerçek bir insansa, evet. bu adamın da gerçek bir insan olması gerekiyor. Aynen. İyi tanıtılmasını bekliyorsun. Aynı kaliteye çekilmesini bekliyorsun. Yani o dengesizlikler işte mesela e, hani benim sürekli değiştirdiğim işte karbon kopya e, şey e, fabrikasyon kötü adamların kötü adamları. e, hani olayı bozmasının sebeplerinden bir tanesi o. Yani sen bu kadar bu karakterle, ana karakterle empati kuruyorsun. Bu karakterin gerçek olduğuna inanmaya çalışıyorsun o iki saat boyunca ama karşına böyle şey hani şeyden çıkmış birbirinin kopyası bir sürü saçma salak adam geliyor. Yani tamam, kalitesiz ama... düşman çıkıyor evet. veya karakteri veya karaktere bir gelişim sağlamayan düşman çıkıyor. Mesela hani filmin başındaki halini ile filmin sonundaki hali arasında bir değişim olmuyor karakterin. Çünkü o değişimi sağlayan bir ondan sonra şey yok, ne derler? Kötü düşman yok karşında veya bir engel yok. Yani filmde, yani mesela Suicide Squad'da filmin başıyla filmin sonu arasında farklı olan tek karakter herhalde defa Diablo'dur. Yani çünkü adam diyor ki ay ben artık şiddete başlamayacağım diyor. Sonra filmin sonunda coşuyor falan. Hani belli bir değişime vuruyor sıra. Ama mesela diğer karakterlere bakarsan, Harlock'in filmin başına neyse filmin sonunda da o. Ondan sonra Kaptan merak filmin başında neyse sonda da o. Ee, Killer Croc yani zaten filmin başında neydi ki sonunda ne oldu. Ondan sonra hani <gülüyor> e, Deathshot eee yani. Ya Deathshot'ta bir zaten. hani bir gelişim var. Tamam yani işte gelişim var ama ne yöne doğru ne nasıl bir gelişim bir ya, şey göremiyorsun Death yani. Deathshot aslında e, hani keşke Will Smith Deathshot yapmasalardı dedim ben filmde. Ama abi yani Will Smith çok... Deathshot olmasaydı e, yani ona bir karakter verecek daha sağlam bir oyuncu bulmaları lazım. Hayır, şu anlamda e, hani, keşke Will Smith e, Deathshot olmalı, olmasaydı dedim. Çünkü Will Smith'in hani son zamanlarda evet gişe başarısı çok olmayabilir ama sonuçta Hollywood'da da ha, e, dev bir isim tamam mı? Evet. Bu ismin bir ağırlığı da var. Dolayısıyla bizi etkilemese bile yapımcıyı etkileyen bir ağırlığı var herifin evet. tamam mı? Yani adamın e, mesela saçma sapan bulduğum bir e, şey var e, orada. Bir gayesi amacı var gibi geliyor bana. Mesela bu karakteri zenci yaptık. Evet ama zenci olduğunu milletin gözüne kafasına böyle çekişle sokmamız lazım. Tribine girmiş mesela. Hani Hı. saçma sapan zenci hareketleri yapıyor orada. Evet görüyoruz yep zenci olduğunu senin. <gülüyor> yani karakteri kökten hani zenci olduğunu e, hani iyice hissettirmek için bütün stereotipleri kullanması mesela benim hoşuma gitmedi. İki bu adama yeterince ekranda görünürlük sağlayamadığın zaman vermediğin zaman hani screen time diyoruz ya ekran evet, zamanı evet. vermediğin zaman problem olur. Hmm. Dolayısıyla bence Çünkü o büyük isim. Evet yani o şey e, hücrresin içinde işte e, sen söyle yatağını işte böyle sarıp e, box yapma sahnesi gereksiz bir sahne tamam mı <gülüyor> Ne bileyim işte Amanda Waller'a gidip işte atıp tutması işte aa işte Çirlidin kişi şey mi bu falan deyip <gülüyor> hani saçma sapan espriler yapması bu hani ya Will Smith için yazılmış ya da vizmetin böyle zoraki bir şekilde soktuğu sahneler gibi geliyor bana. Dolayısıyla da e, hani yapay geliyor Tamam hani yani, evet. bu karakterin siyah olması benim için bir problem değil ama senin için bir problemmiş ki sen bu karakterin siyah olduğunu sürekli sürekli gözüme sokmayın e, orada böyle sanki bana bir siyah propagandası yapılmış gibi hissettim o biraz siyahtı şey beni e, sinir etti Bir de hani dediğim gibi Hani Bence başka karakterlere verilebilecek işte e, Saniyeleri dakikaları da Will Smith olduğu için e, ona vermişler, e, ona vermişler ve her saniyede var deri. Evet. Öyle bir durum da var, o da biraz yani rahatsız. rahatsız etti. Ha yoksa Will Smith'in oyunculuğu kötü, performansı kötü falan demiyorum. Ha Will Smith olmasaydı birazcık daha az e, bilindik bir isim ya da Will Smith kadar en azından hani taşakları büyük bir e, insan oynamıyor olsaydı belki daha fazla maske görürdük. Ha değil mi? Mesela ne maskeyi oldu? takmıyor o herif. Niye takmıyor? Evet. Çünkü Will Smith. Will Smith'in e, gizlini yani, yani, yani çok mantıklı değil değil mi? Yani. Abi işte evet. Yani o tarz Gerçekten şeyler var. Belli başlı seçimlerde e, ne yazık ki hataları var. Ee, ha, Will Smith olduğu için gişede daha çok para kazanmış mıdır bu herifler? Büyük ihtimalle evet. Daha fazla e, yani, para kazanmıştır. Büyük Ama o tarz işte e, hani, ya kimse Jared Leto için gitmeyecek filmi. Karakter dışı e, bazı şeyler ister istemez oluyor o da işte benim biraz sinirimi bozuyor. Margot Robbie mesela filmde çok iyi. Acayip iyi ya. Mükemmel. Hani zaten biz film işte açıklandığında casting o Margot Robbie işte Harley Quinn işte dedikleri an itibariyle bu filmi o yüzden bekliyorduk. Evet. Ve beklediğimizi aldık mı? Aldık abi. Aynen aldık. Yani hatta zaten filmden çıktıktan sonra filmle ilgili iki şey düşünüyorsun. Biri Margot Robbie'nin Harley Quinn, ikincisi de müzikleri. Evet. başka bir şey düşünmüyorsun yani filmden çıktıktan sonra yani onun dışında diğer karakterlerde gerçekten büyük zayıflıklar var yani katana karakteri mesela işte geçen <gülüyor> kaydedilmeyen podcast'te evet. konuştunuz mesela katana o, karakteri benim için e, hani ne kadar zayıf bir karak anlatımıdır, karakter anlatımıdır gereksiz teki. bir karakterdi tamam mı yani mesela Hani Slipknot karakteri en azından orada bir amaca hizmet ediyor. Tamam mı? Hani evet. İki saniye görünüyor ondan sonra kafası patlıyor. Yani bu arada o Spider-Man göndermesini ben tekrar yapmak evet, istiyorum. Tekrar şöyle. <gülüyor> Mesela ben o filmde o, o sahneyi izlediğimde güldüm. <gülüyor> Çünkü sanki hani bu DC ile Marvel arasında bir atışma sürekli olur ya. Evet. Hani filmlerde de böyle ufak ufak göndermeler yaparlar. Mesela işte atıyorum Man of Steel'da işte köpeği kurtarmaya giderken... Kevin Costner'ın karakteri ölüyor Superman'in babası evet. ee, Ve işte Man of Steel'de de Metropolis'i yerli bir ediyorlar ya işte evet. Age of Ultron Man of Steel'den sonra çıktı Age of Ultron'da şey sahnesi vardır işte Hani herkesi kurtaralım Tamam mı? Hani e, şehir havaya kalkıyor Uçuyor uçuyor ama biz insanları kurtarmış Olalım tripleri var evet. Bir de en son e, kurtarma gemisinin içerisinde köpek girer tamam mı? <gülüyor> Yani ya işte. bu, bu bir şey laf atma. Hani karşılıklı böyle bir laf sokma var. Hani böyle bir şeyin varlığını da bildiğim için o Slipknot'un e, hani kaçarken işte böyle Spider-Man gibi yani uçması, yani binaya ip atıp işte evet. uçup giderken kafasının patlaması bana şey gibi geldi. Hani e, Civil, War'da, ya. Civil War'da hani Spider-Man'le coşturdum milletleri ama sikiyim senin Spider-Man'inle Der gibi bir hareket sanki tamam mı? Yani ee, hani, o yüzden ben çok eğlendim ben o o benzerliği kafamda kurduğum için. Evet sen senin kafan filmden iyi olabilir. Benim, benim kafam <gülüyor> çok iyi olmayan kafam. Ya evet şimdi bak filmle ilgili bak filmde ee... filmde bekle şunu söylemek gerekiyor. Filmde Söyledi. şey var e, Suizel soku ekibinde Harley Quinn var. Killer var. Croc var. var. shot var. Var. Slipknot güya var ama yok. Ya boş ver onu. <gülüyor> Kaptan Boomerang güya var ama yok. Kaptan Boomerang evet. Ee, şey Diablo var. Evet. Ondan sonra hani Rick Flag'i Suicide Squad'dan sayar mısın saymaz mısın? Saymazsın. Saymazsın. Enchantress var ama yok. Evet. Tamam böyle Bilmiyorum. ekip. Bir de Katana var ama yok. Şimdi bu, bu karakterlerin kaç tanesini adam akıllı filmde anlatıyorlar dersen. Kaç tanesini adam akıllı anlatıyorlar desem? Üç mü? Yani iki. Queen, Dead Shot. Ha başla. Bende Enchantress'i daha çok anlatıyorlar <gülüyor> diğerlerinden. Yani Enchantress'i de işte hani biraz anlatıyorlar. Ama filmde şöyle bir sıkıntı var. Film bir e, bir e, nasıl desem? Karakter tanıtma e, şeyi içerisinde, gayesi içerisinde <gülüyor> evet, evet. ve evet. E, oturmamış bir evren içerisinde karakter tanıtma gayesi içinde Evet. İki e, şey yapmak derdinde hani bol aksiyonlu eğlenceli bir film yapma derdinde bir evet. sürü cool hareket yapmak durumunda. Üç şey e, Man of Steel ve işte Batman ve Superman ile aynı evrende olduğu için ister istemez karanlık oluyor. Göndermeler gerekiyor yani, ve karanlık oluyor. Evet. Ve zaten hani ana karakterler kötü karakterler olduğu için karanlık olmak durumunda yani aslında şey Kevin Smith'in şöyle bir şey var yorumu var hani Marvel filmleriyle ilgili Marvel filmlerinde şeyleri saymıyorum Phase 1 filmleri saymıyorum yani DC'nin dezavantajı Marvel gibi Phase Phase dünyasını yaratacak fırsatı yok artık çünkü yaratılmışı var ve sürekli kıyaslandığı bir rakibi o o yüzden birazcık daha aceleye getirmek durumunda belki. Ama neyse. Phase 1 filmin dışında, Phase 2 filmlerine baktığın zaman sen süper kahraman, yani başroldeki süper kahramanları çıkartıp işte Kaptan Amerika yerine e, Ahmet Mehmet'i koysa, evet. o film işler. Tamam? tamam Yani süper kahramanlık ögesini çıkardığın zaman o film hikayesiyle, kurgusuyla işliyor mu, işlemiyor mu? Evet. ya bir politik gerilim filmi olarak Winter Soldier işliyor musun şey Kaptan Amerika işler işliyor işte sen söyle Civil War hadi süper kahramansız da işler o kadar gösterişli olmaz ama işler şimdi bu Suicide ee, Squad işliyor diyorsun yani, Suicide Squad sen kötü yani süper kötüleri e, Suicide Squad'ın yerine bir yığın işte hani kötü karakteri koyduğun zaman Harley Quinn'in yerine bir başka kadını işte ne bileyim e, Deadshot'ın yerine yani bir başka evet, kadını tamam. koyduğun Neyse. zaman işliyor yani son, mu? Sonuç olarak bu Suicide Squad tek başına de Başı sonu belli olan bir film. İşliyor. Fakat evet. işte Marvel'ın yapıp DC'nin henüz o noktaya gelemediği şey sen bunun üstüne işte e, hani geçmişi, tarihi olan, belli bir e, çizgisi olan e, ve bir beklenti yaratan karakteri oturttuğun zaman sen kullanıcıyla şey e, izleyiciyle yapımcı arasındaki o hani sonuçta orada bir şey var. Yani bir aldım verdim durumu var tamam mı? Evet. Ben bu karakterleri sen sevdiğin için seçtim ama sevdiğin hali, sevdiğin haliyle %100 işleyemem. Çünkü bizim daha büyük gayelerimiz Evet tam orada bir hani e, tercih yapmak durumunda yapımcı yönetmen yazar artık yani bütün yapıımı kimse Evet ne kadarını bırakacaksın sevdiğin karakteri ne kadarını değiştireceksin e, ne kadar yenilik katacaksın ne kadar şey hani tarihinden beslenecek bunun tam olarak dengesini çözebilmiş değiller e, Fox'un şeyde yaptığı gibi e, deadpoolda yaptığı gibi olduğu gibi verelim diyemiyorlar. Marvel gibi evet e, bu karakterler zaten benim dünyamda artık oturduğu için bu karakterlerin yanına gelecek yeni karakterlerin de sen çizgi filmden farklı ve bu dünyaya ait olduğunu kabullenerek geleceksin diyecek bir altyapıları da henüz yok. Evet. Dolayısıyla şu anda ta, e, izleyiciyle yapımcı arasında bir sürtüşme var. Yani bu şey gibi hani yeni ayakkabı giydiğinde hani he. sen biraz vuruyor abi yani vur, he. hem ayakkabı Hı. sana vurur hem de sen vuruyor. ayakkabıyı şey yaparsın esnetirsin mesletirsin hani 3. aydan sonra oh çok rahatmış i̇şte, dersin evet işte ayakkabı tutmaları lazım o yüzden <gülüyor> ki ayakkabıyı kalıbına göre yapsın yani şimdi suicide spot ile ilgili ee, yani sorun bence şu daha önce de söyledim karakter yeni karakter yaratmasını bilmiyorlar yeni karakter tanıtmasını bilmiyorlar pardon ee, ve kötü karakterleri seçmişken kötü karakterlerle benim ondan sonra ama bakın bunlar da insan mantetlesi üzerinden empati kurmamı istiyorlar ee, bence filmin iki büyük sorunu bu ee, yani, yani bana işte yani tabii uçan podcast'te de konuştuğum gibi söyledim bunu ee, katılıyorum ben sana yani ben şimdi de şöyle şunu diyemiyorum hani ya abi bak, bak şöyle bir sahne var. Diablo dediğimiz karakter kızını ve karısını öldürdüğünü anlattı. Sahnede, bar sahnesi. Hı -hı. Ondan sonra e, Hı -hı. kaptan Bu denen yavşak gözleri doluyor ya. Ya böyle bir sahne var filmde. Ya bu herif yavşak. Bu herif Hı -hı. bok gibi bir herif yani. Bu herif ondan sonra hayatını da istemeyeceğin iğrenç bir insan bu. Tamam mı? Ya şimdi şöyle... Ve... Ve bu Elifin gözü doluyor. Yani şimdi sen böyle bir sahneyi niye çekiyorsun yani? Edel Şat doğru diyor ki ben zaten kadın ve şey çocukları öldürmem. Abi sen gözün kapalı paradaki yattığı anda adam öldüren bir herifsin. Sen yani nasıl bir ya ben, içler, iç dünyan var ki ben senle o iç dünyanın empati kurmam gerekiyor? Yani o konuda ben sana çok hak veriyorum. Yani şu anlamda hak veriyorum. Hani bu karakterlerin öyle insani bir yönü olmaz değil de o insani yönlerinin bir anlam ifade etmesi için kötü tarafının bir şey olması lazım. Sende bir yarattığı ha bu karakter buymuş algısının olması lazım. Anladın mı? Mesela şey, şey hikayesin identity crisis'ti. Identity crisis hikayesinde mesela Kaptan Boomerang'ın bir hikayesi var tamam mı? Hı. Hmm. Kaptan Boomerang normalde böyle fit bir herif değil yani hayvan gibi şişman kerbil aslında. Hmm. Neyse bu herif mesela e, bir oğlu olduğunu öğreniyor ve işte orada oğluyla yeniden e, hani bir araya gelip işte birbirlerini tanıma sürecinden vesaire ve oğluna kendini kanıtlamak için bir kötülük yapmak derdinde olan bir karakter olarak anlatılıyor bize Kaptan Boomerang'a tamam mı? Yani bir bu hikayede Kaptan Boomerang'ın herhangi bir e, etki yapabilmiş ise ki bende yaptı e, sebebi bir... Sen Kaptan Bumerang'ı zaten yıllardır kötü adam olarak tanımıştın tamam mı? Ve başarısız bir kötü adam olarak tanımıştın. Ve bu herifin e, bu geçmişinin üstüne yenilik olarak sana diyorlar ki bu herifin aslında insani bir yönü de var. Oğlu var ve oğluna kendini kanıtlamak istiyor. Ve kendini kanıtlama şekli de aslında böyle hani ben kahramanlık yapayım dünyayı kurtarayım den ziyade ne kadar iyi bir kötü adam olduğumu kanıtlayayım diyip adam öldürmeye gidiyor bu herif. Tamam mı? Tamam. Evet. Hem gerizekalı hem karakterine uygun. Tamam mı? Hem rolüne uygun bir e, şey. Motivasyon. Anlatabiliyor muyum? Evet. Anladım. Bu adamın hani kendini e, kanıtlama şekli iyilik yapmak olmamalı. Hani e, gösterişli bir kötülük yapmak olmalı. Evet. Anladım. Bunu algılayabiliyorsun. Çünkü karakterin zaten geçmiş. Çünkü karakter görüyorsun. evet zaten dengesiz ve e, IQ'su düşük bir karakter. Evet. yani. Şimdi Bakın burada etkisiyle. tek bir filmde Tamam mı? Tek bir filmde dört tane, beş tane karakterin tamam bütün işte bize empati kurabilecek kadar geçmişini verip, ondan sonra o kalıplarını kırıp bir postmodern şey şey yapar gibi yeniden oluşturup karakter gelişimi sağlayacak kadar bir zaman zaten yok. 3-2 saatlik film tamam mı? Yani iki saatlik filmde 4 karakterin işte kötülükten aslında içindeki ufak e, iyiliğin bulunması ve iyiliğin tarafına geçmesi gibi bir hikayeyi anlatmak mümkün değil. E tamam mümkün değil. Anlatmasın zaten. Demiyorum Evet. Bunu yapmaya çalışmış olması zaten kötü. Yani buna gerek yok. Yani bu karakterleri bana sevdirmen için yani sonra böyle böyle şeyler eklemen gerekmiyor karakterlere. Yani e, Killer Croc mesela e, Killer Croc'u sevmem için karizmatik bir dövüş sahnesi koymam belki de Kilikrop'u beğenmemiz için yeterli veya işte bilmiyorum <gülüyor> Deadshot'ın ondan sonra mesela ilk açılıştaki Deadshot sahnesi hani e, kuruyor sistemi bilmem ne yapıyor işte adam ikna ediyor bir milyon değil iki milyon yatırırsan önce öldürürüm 3 dakikan var 2 saniyen var gelip kaçıyor falan gibi geyikler yapıyor sonra tak bir vuruşta hedefi öldürüyor ya hı hı. mesela evet bu Deadshot diyorsun tamam mı ama sonra yok kızı varmış, birinin Aslında aile babasıymış. Yani mesela o Deadshot değil yani. Yani çünkü benim beklentim, filmden beklediğim Deadshot böyle e, gözün kırpmadan parayı karşılığı adam öldüren. Ondan sonra ve yani böyle bir tip. Yani hayır benim şimdi. Hayır. Sen ama gidiyorsun orada işte e, ara sokağa kızıyla giriyor da Batman ağzına bir tane vuruyor. Yani çok ucuz Böyle o zaman diyorsun ki, bu ne? Hay bir de böyle orada böyle şapkayı yan takmış. Hakikaten işte senin dediğin gibi zenci tripleri. Yani böyle diyorsun ki ne oluyor? Ded ne oluyor? Kim bu? Tanımıyorsun yani. Hayır. Bu Bil Bill Smith diyorsun. <gülüyor> Darth değil diyorsun mesela. Yani, yani evet. Yani bir bir bu tarz şu, sıkıntılar şöyle var. Şöyle şeyler var bak. Yani mesela bu yine sadece benim takılacağım şeylerden bir tanesi ama yani ben ben olduğum için takılıyorum. Ee, bu herif dünyanın en iyisi Kiralık katili olarak isim yapmış mı? Yapmış. Yapmış değil mi? Şimdi sen dünyanın en iyi kiralık katili olarak isim yapmış olmak için sence kaç kişi öldürmüş olman gerekir? Ho ho. Çok kişi öldürmüş <gülüyor> olman gerekir yani, değil mi? Temiz, temiz evet. öldürmüşsündür. Sen hepsinden 10 lira kazanmış olsan bile zenginsin şu anda. Yani. Değil mi? Evet. Kızıyla muhabbetinde "Aa işte daha yine çok iyi para Aa, geçti." diye. Yani. Evet. evet. Hadi kaçalım, gidelim mesela mantıksız ve gereksiz bir diyalogtu benim için. Aynen. Tamam yani ne, ne diyorsun yani? O herifin bankasında Zıraklar. zaten 200 milyon doları var tamam mı? Hani zevk için yapıyor artık belli bir noktadan sonra. Hani mesela, mesela şey yapsa e, tamam bu da belki klişe ama mesela hani böyle şey klişesi vardır ya işte bir tane o, kızı oğlu bir şey vardır ama işte böyle e, utanır yaklaşamaz. Hep uzaktan böyle bakar işte ona uzaktan hediyeler gönderir tamam olan Hani böyle tripleri olan karakterler vardır ya bir de. Mesela hani böyle bir karakter olsa belki e, ben daha bir inandırıcı veya daha bir belki empati kurabilirim. Ya, onu geçtim. Yani benim için Deadshot e, karakterinin o hani ailevi kısmını e, ucuzlatan kısım filmin sonundaki kısımdı. Ne? Hani, <gülüyor> filmin sonunda işte hani ben çocuk ha, evet, görmek evet. istiyorum deyip işte, e, Amendovlarla konuşup e, işte ayarlarız falan deyip Filmin sonunda kızın yanına gidiyor ya bu. Evet. evet. Orada işte e, şey geometri çalışıyorlar açılıyor falan. Açmasın. şimdi evet. Geyik olan kızım. Evet. O kısım gerçekten hani niye var o kısım bilmiyorum. İşte bence o sorudan çekilen kısım. Yani işte <gülüyor> gerçek hayatta adam vurmak için senin işte e, şey Rus işte, şey yeri falan kat. Filmin şey, işte ha, tonunu düşürmek için çekilen. Hayır yani babası yani kızını seven tamam mı? Ve kızı babası kötü adam diye ağlayan üzülen bir adamın tamam mı? Oh. Geometri dersini öyle anlatmaması gerekir tamam mı? Yani, yani kız zaten öyle soruyor ki. Ha işte yani o mantıksız anladın mı? Yani o benim bu herifin kızıyla olan ilişkisi gerçek hayalini... Kran bir. Ya böyle. daha bir kızı ağlak yapmadı değil mi mesela? Ne bileyim belki kızı farklı bir şey yap. Neyse. Ee, sorun yap hangi Yani böyle e, oralarda sırıtıyor işte. Film bu, bu tarz kısımları sırıtıyor. Yani, yani ben, mesela, ben ben, ben suysal... mesela en fazla şeye taktım. Killer Croc mesela. Tamam mı? Killer Croc'un işte Harley Quinn'le bir atışması var. Ee, hepimiz güzeliz mi ne diyor? Killer ha. Croc da evet. ben işte dışım çekin içim güzel muhabbet yapıyor ya. Evet ya mesela karakter anlamında belki de Killer Croc'a e, verilmiş tek işe yarar replik zaten başka repliği var mı hatırlamıyorum Ya yani var evet. da bence o çok saçma salak bir replikti hayır ama ya yani en azından e, yani adamın, adamın biri... dünya bakışını gösteriyor ya tamam da iyi de bak Killer Croc'un dünyaya bakışını bilmiyoruz abi adamın, adamın nasıl bir şeyi var psikolojisi var ondan sonra nedir yani ne hissediyor bunlarla ilgili hiçbir şey yok filmde Anladın mı? Hani arada işte böyle bir Amanda olur, Allah'a kör diyor. Yok işte bilmem ne işte iki surat yapıyor. Yani çiğ etle beslediğini, beslediklerini biliyoruz. Pislik olarak davranıldığını biliyoruz. Ama başka film adamın hani hiçbir konuda hiçbir fikrini duymuyoruz filmde. Yani çıkarıp masaya yumruğunu vurup ondan sonra hepiniz gerizekalısınız demiyor. Bir çıldırma bir, bir psikolojik krize girmiyor mesela. Ondan sonra böyle ne derlerse öyle arkadan böyle şey, zence hareketleriyle o da. Ondan sonra, e hey, yo, yo böyle yürüyor yani. E, kafada şey, kapşonla. Adamın, bir, işte iki tane repliği var bence. Bir tanesi işte, hakikaten Amanda olur için aylakör dediği. İkincisi de ondan sonra ben şey, e, dışarıda da güzelim dediği. Yani başka hiçbir boka yaramayan bir karakter mesela. Niye yani? Ya işte, su altında bomba alsın diye. Ha işte, anladın mı? <gülüyor> yani çok üzücü şeyler bunlar. Hani diyorlar hani eleştirilerde demişti ya dedin ya sen daha önce konuştuğumuzda Batman neydi o? Hangi Batmendi? Şey Batman Forever'a mı benzetiyorlar? Ha. Falan dedikten. Yani mesela çünkü niye öyle düşünmüştün insan biliyor musun? Onu söyleyen herif. Çünkü Batman Forever karakter, filminde de böyle sadece tipi olan ve hiç boka yaramayan su belki filmin bir noktasında anasılır bir aksiyon olan karakterler olduğu için yani iki boyutlu bile değil. Böyle artık tek ya, boyuta eklemiş karakterler olduğu için belki o benzetmeyi yapmış olabilirler. Ya bence e, ben filmin açılış şeklinde çok beğendim. Tamam hani şey gibi oyun, oyun açılışı bir, gibi. tamam mı? Sıkıntı yok zaten. Evet bir sıkıntı yok filmin açılışı. Oyun, oyun, oyun, oyun açılışı sinematiği gibiydi tamam mı? Hani karakterleri tek tek tanıtıyor işte şey künyelerini koyuyor evet, falan evet, filan. Evet. Mesela bence onu yapıp ki müzikler de güzeldi çünkü orada. Biraz klişe olsa da. Ee, onu yapıp hani şey e, Harley Quinn'in tamam mı Deadshot'ın ve Diablo'nun hikayesini yani bir de Enchantress'in belki. E, hani backstoriesini anlatsalar yeterdi. Hani bir kere o da. E yani. O da bir kere evet. Bunu üç defa anlatıyor. Ee... <gülüyor> üç defa biz geri zekalı olduğumuz için. Anasuz seyir, seyircinin salak olduğunu ve e, anlamayacağını düşündüğü için üç defa e, bu karakterleri yani anlatmışlar. Mesela şeyi, şeyi eleştirmişler ya işte hani Amanda olur işte hem e, gizli buluşmasında anlatıyor ondan sonra Pentagon'a gidiyor orada anlatıyor falan filan. Hani mesela o o olay da e, hani hikayeyi tekrar etmese hani orayı başka bir şekilde geçseler hızlı hızlı tamam mı hani e, raporları hepiniz gördünüz zaten. Yani, yani evet gerçek örneği de bu enchantress evet. gel deyip kotarmış olsalar çok daha iyi olurdu. Aynı. Yani önceki sahne mesela biraz e, benim hoşuma gitti çünkü Amanda Waller zaten hani her şeyi planlayıp tamam mı e, neyi istediğini ve nasıl elde edeceğini bilen bir kadın. Hani evet. önceden ayarlamış o, pen, o pentovun. İşte şey. Evet o, o kısım güzel. O, o kısım kısım güzel. güzel. Amanda Waller'ı anlatmak anlamında karakteristik olarak. Ondan sonra evet gizli buluşmadan sonra orada adam ayarlayıp genel bir buluşmaya gittiklerinde ondan sonra onların desteğini o şekilde alma fikri falan evet o güzel. Ama ee, orada şey olayı ön plana çıkınca iyi olmuyor karakterleri anlatma dur araya da karakter sıkıştıralım olmamış. Yani orada o, Amanda Waller'la işte ikna etmesi için veya işte muhabbeti için oturup da şey e, bütün flashbackleri bize anlatması gerekmiyor yani. Evet. Yani bu arada, çok fazla anlatılıyor anladın mı yani çok fazla üst üste geliyor çok fazla bu karakterler bu bu bu bu şeklinde. Dünceki e, e, hani bizim silinen kaydedilmeyen konuşmamızda da konuştuğumuz şeyler aslında ha. ama evet. e, hani genel olarak filmi eğlenceli bulsam da hani e, çizgi yani şey bence işte David Ayerdir işte e, yazarlardır işte yapımcı ekibin e, DC tarafında en azından şöyle bir e, nasıl desem, düşünce algısı var gibi geliyor. şimdi çizgi roman ve film iki ayrı mecra tamam mı? E, bu karakterleri biz çizgi romandan esinlenerek e, filmi uyarlıyoruz işte e, izleyenlerin de bir kısmı zaten çizgi romanlardan e, bu karakterleri seviyorlar dolayısıyla bizim çizgi roman severleri bir e, bir şeyler vermemiz yok. Evet borcumuz var burada. Evet, evet. bu bir. iki şimdi çizgi romanlardan direkt e, düşünüp Aa şu sahne güzelmiş filme koyalım entegre edelim derken e, bilmiyorum David ne kadar e, çizgi roman okuru, çizgi roman hayranı e, ama ya da yazarlarda e, keza öyle ki kendisi yazdı bu filmi kendisi yazmış abi. Evet bazı şeylerin birebir aktarılmayacağını tamam mı? Hani bire bir aktarılmayacaksa da hani sırf çizgi roman okurlarına bir şey vermiş olmak için... Onun Oraya olduğu gibi evet, evet. Olduğu gibi e, filme hani kendimden ödün vereyim de çizgi roman severlere bir şeyler vermiş olayım gibi böyle yalancıktan bir fedakarlıkla e, çizgi romanda aldığı gibi e, filme komaması gerektiğini belki de şey çok da şey yapmıyorlar. E, siklemiyorlar. Ya siklemiyor farkında değil. Yani çizgi roman da mesela gördüğün şey yani beyninin tamamladığı şeyler yani aslında o, sen... bu çok havalıymış dostum bunu filme koyalım diyorsun filmde evet. suçlu o o şey çok bireysel bir şey yani sen e, yani orada sanatçı bir şey çizmiş yazar bir şey yazmış baloncuk var iki kare var üç karelik sekanslar var ama o araya dolduran beyin e, senin beynin tamam mı? benim nasıl doldurduğumla senin nasıl doldurdun hmm. aynı olmayabilir. Ya hem öyle hem, hem de, de abi çeken var, çeken var. Hayır, çeken var, çeken var da e, o boşlukları doldururken sen e, hani doldurduğunun farkında bile değilsin normal. Tam oktro olarak. Ya tamam evet, Dolayısıyla evet. sen o göl, e, hayal ettiğin şeyi aslında tamamıyla fiziksel bir resme çeviremediğin için, somut bir e, forma sokamadığın için e, onu başkası yorumlayıp sana verdiği zaman ister istemez bir çatışma yaşanıyordu, tamam mı? Yani belki sen e, hani işin gereği ya da yeteneğin gereği yazarsındır, çizersındır, zaten hayal ettiğin şeyleri somut forma e, aktarmaya eğilmi, eğilimli birisindir. Ha, o zaman hani karşılaştırmaya daha iyiymiş, kötüymüş gibi değerlendirme şansın daha fazla olabilir. Fakat e, genel okuyucu için e, ya da işte genel bir insan için. O hayalini kurduğun şey aslında şey net bir hayal olmadığı için böyle muğlat bir şey seni tatmin eden ama tam olarak ne olduğunu da hani anlatmak istesen anlatamayacağın şeyler olduğu için onu birebir karşında gördüğün zaman seninkiyle ters olmak yani ister istemez ters oluyor ve gördüğün şey senin hayal ettiğin şeyden iyi olduğuna ikna olmadığın sürece de kötü oluyor tamam mı? Evet alacak aranlık, kuşağı gibi anlattım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yani öyle şeyler işte mesela o ya mesela şey... am bir şey söyleyeceğim zaten mesela şimdi bak Zack Snyder tamam mı? Ondan sonra adam istediğimiz kadar eleştirelim. Bu adamın bir estetik e, algısı var, e, güçlü bir estetik algısı var ve e, mesela Batman Superman'in başındaki işte e, şeyin e, Bruce Wayne'in annesinin babasının öldürüldüğü sahneyi falan e, adam mesela işte çizgi roman'dan birebir alıp çekmiş yani aynısını. Hani evet. kağıt üstünde nasıl duruyorsa. Ee, o hani şeyin silahın işte ateş edip e, şey inci kolyi patlatması falan gibi şeyler mesela şeyler hep böyle yani birebir böyle çizgi ramanda karaden alıp ondan sonra yapılmış şeyler. Mesela bu adam bunu yapmayı başarmış ama yani, David Ayer <gülüyor> tenimiz arkadaş bence e, affedersin ama götü kalk bir vatandaş kendisi. Ee, ve e, bu işi başaramadığı halde kimse deyip dönüp de buna abi sen bu işi yapamıyorsun galiba dememiş. Yani bunu demedikleri için de bu filmde belli başlı sorunlarla karşılaşmış durumdayız. Yani adam hem yönetmeyi hem yazarlığı vermişler gerisini de koy götüne, rahman gitsin yapmışlar. Ondan sonra e, o yüzden bu herif de böyle bir ego patlamasıyla bu filmi çekmiş abi. Ve burada da sıçtığı yerlerin üstünü kapatmaya çalışırken ne yazık ki sıvamış tamam mı ee, bunu da izlerken hani yani sen ben biraz da bazı şeyleri e, sineye çekebiliyoruz ama herkes çekmiyor işte o yüzden millet de ağzına sıçtı filmin ee, hani biz Harley Quinn'e kapalıp gitmiş olabiliriz ama az herkes Harley Quinn görmüyor başka şeylerde de görmüşler benim için genel olarak filmin e, bütünlük anlamında baktığımızda baştan sona oturup seyredebildiğim bir film bu Orada bir sıkıntısı yok. Ee, yani aksiyon sahneleri olsun, işte sondaki büyük e, kapışma sahnesi olsun. Ondan sonra falan karakterleri olsun, anlatım olsun falan. Ondan bence e, gayet oturup izleyebileceğim bir film. E, ama hani film filmde e, tanıtıldığı gibi bir eğlence unsuru var mı? Bence yok. He, e, yok. Ama zaten olmaması da gerekiyormuş. Çünkü filmin zaten R-rated olması gerekiyormuş. Yani bu filmin zaten ciddi, karanlık ve e, kötü karakterleri anlatan ona sonra bir film olması gerekiyormuş. Hayır. Ama yani. bu, bundan hangi noktada vazgeçtiler onu bilmiyorum. Yani böyle başlamışlar çünkü. Ama bir yerde bu filmin böyle olmasından vazgeçmiş birileri. Ve e, ne yazık ki e, istenmedik bazı başka ekstra düzeltmeler yapmışlar. O yüzden de hani e, bunları seyrederken insan görüyor. Yani izlerken anlıyorsun. Ya, burada evet seçmişler. İşte burada büyük boklar yemişler falan gibisinden görüyorsun. E, yoksa e, sana şöyle söyleyeyim. Film mi mesela küçük çocuğa izlet. Tamam mı? Çizgi roman okuyan hani bir izlet. E, çocuk yaşta bir izlet yani yemin ediyorum mesela Harley Quinn veya Joker rüyasına girebilir. Ee, ki girmesi lazım bence. Ee, hani bu, bu karakterlerden de, ilgili dehşete düşebilir bir çocuk bunun izlese. Yani bunlar süper kahraman diye düşünerekten çocuğa izlettiğini söylüyorum. Çünkü bunları çok güzel bir şekilde aslında kötü karakter olduğunu vermiş. Ee, Harley Quinn hiçbir zaman karakter bozmuyor. Ee, manyak ve manyaklığı çok iyi yansıtıyor. O yüzden de Harley Quinn yani Margot Robbie'yi Harley Quinn'i de çok güzel bağdaştırıp keyifle izliyorsun. Joker yani her şeyini eleştirebiliriz. Ee, ama filmdeki yine yine de en iyi yansıtmış karakterlerden bir tanesi Joker. Ha sinema tarihinin en iyi Jokeri değil. Bence en kötü Jokeri. Ama e, filmin kendi içerisine baktığımda e, hani kötü karakter bunlar dediğinde Joker evet gerçekten böyle kötünün dibi ve yani, korkulacak bir karakter. Yani Joker'in e, ben Joker'le ilgili biraz kararsızım. Yani Hayır çok... şimdi onun içinde mi bak Joker Joker'le ilgili kararsızlık bende de var. Yani ben Joker'i beğendim mi beğenmedim mi ne oldu bir sıkıntısı var nedir falan bunlar bir bir yana benim demek istediğim şey şu bizim önümüze kötü karakterler koyuyorlar ve e, koydukları kötü karakterler içerisinde Joker Harley Quinn gerçekten bu filme yakışır yani bu filmin yani olmasını istediğim e, filmin tonuna yakışır karakterler olmuşlar ama ondan sonraki karakterlerde e, böyle bir yavşaklık oluşmuş ondan sonra yani Killer Croc'tan bile korkmuyorsun e, işte ne bileyim şeyden katana'dan zaten sallamıyorsun e, Captain Boomerang'ın Deli Hastanesi'nden kaçtığını düşünüyorsun Ondan sonra işte başka ne kaldı zaten? Diablo zaten bir şey yapmıyor. Ceketiyle gezen e, Amerikan kolej futbolcusu gibi geziyor. Yani hani bu, bu karakterlerle çok böyle bir kötü karakter havası, dehşetliğini yakalayamıyorsun. Ama Harley Quinn'le Joker'de o hastalıklı kafayı yakalıyorsun. Ve bence filmin zaten genelinin böyle olması gerekiyordu. Yani şimdi şöyle bir şey var. Öyle olmamış. Evet. Şimdi e, David... Air'ın geçmiş filmlerine baktığın zaman bu herif e, hani biraz abartı... Ne e, çekmiş lan geçmişti? Abar, bir, yani, birazcık abartılmış ama e, gerçekçi filmler çekiyor tamam mı? İşte bir önceki filmi Fury. İkinci Dünya Savaşı Tank filmi. Evet, ondan evet. sonraki, ondan önceki şey End of Watch diye yine polis filmi. En, en ünlü filmi Training Day bu herif. Ha Steve Kingsman çekmiş bu herif. Hı hı. Hep bu... Alternate Day. Anladım. Tamam. Hani, Peki. Ger evet, gerçekçi e, Gunster... Psikolojik. Psikolojik. E, yani psikolojik ağırlığı da olan filmler çekiyor. Karakterlerin psikolojik e, evet. ağırlıkları o. Ama hani gerçek dünya problemleriyle ilgili filmler çekiyor çoğunlukla. Tamam mı? Sıvat çekmiş lan. Gerçek dünya problemi. Sıvat neydi lan? <gülüyor> Boktan. <gülüyor> ha, ben bunu izledim mi? Neyse. Yazmış da doğrusu. Evet. Şimdi... Hani burada şöyle bir şey var. Suicide Squad'ı seviyorsan eğer çizgi romanlarda hı hı. Yani çizgi romanın zaten bir hayal dünyası olduğunu kabul ederek giriyorsun. <gülüyor> tamam mı? Yani Oradakiler gerçek değil diye okuyorsun. Gerçek olduğunu inanarak okumuyorsun. Hani, fakat Aslı yani Batman gerçek değil mi? O çizgi roman sayfaları içerisindeki o hayali gerçekliğin özellikle Suicide Squad ayağından zevk alıyorsan senin orada hani Gerçek olmadığını bildiğin için affedilen bir, bir bir ufak bir sapkınlığın vardır, tamam mı? Çünkü orada kelleler, bacaklar kopar, insanlar öldürülür ve sen bunu e, doğal bir şekilde kabul etmek istersin, adamın adam öldürmesinden zevk almak istersin, tamam mı? Yani normal hmm. dünyada kabul görmeyecek bir şeyi sen orada e, çizgi roman, işte hayali dünya, işte filtresi üzerinden eğleşerekten böyle dolaylı bir e, tatmin yaşıyorsun ve bundan zevk alıyorsan hani normalde, normal dünyada kabul görmeyecek ufak bir sapkınlığın vardır. Tamam mı? Evet. Şimdi sen bunu gerçekçi bir ortama taşıdığın zaman şimdi ya bunu e, hani evet bu gerçekçi dünyada bile e, şey komik kalan bir karakter deyip de e, şey gibi yapacaksın. Deadpool gibi yapacaksın. Tamam mı? Evet. Yani adamın adam öldürmesini... E, komik buluyorsun. Çünkü, komik bulacaksın. Evet. evet. Çünkü bu adam... Bir komik öldürüyor. Evet. Bu adamın e, hani, gerçekten o gerçek dünyada var olabileceğini kabul etmiyorsun. Çünkü adam dördüncü duvarı kırıyor. Işte, evet. Kullanıcıya... O da kabul etmiyor çünkü. Evet. O kendi de kabul etmiyor. Yani o hayali bir karakter olduğunu inanmaya devam eden bir karakter. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla affedilen... Hani, işte orada bir buffer koyuyorsun. Senin, bu adamın adam öldürmesinin senin hoşuna gidiyorsa sen aslında sapık bir herif değilsin. Çünkü bu herif de gerçek değil. Yani. Buffer'ını koyuyor senin için. Bu filmde o buffer'ı koyacak aslında çok ne unsur var. Ne bir karakter var? var? <gülüyor> yani çok kolay. unsur var ama o unsurlar o şekilde kullanılmıyor. Yani, yani mesela Killer Croc'u sen bir şey, birazcık daha karikatüze bir karakter olarak ön plana çıkarsan tamam mı? Hani bu senin gerçekliğinle film perdenin içindeki gerçekliğin arasında e, hani aynı gerçeklik olmadığını bunun bir hayal ürünü olduğunu ve e, senin bu bunun bir hayal ürünü olarak kabul etmen için bir köprü oluştursa Killer Croc karakteriyle evet tamam mı hani e, belki birazcık daha fazla şey yapılabilir de filmde ama film kendini ciddiye almak istiyor tamam mı evet, yani, evet komedi unsurları olsa bile İlkün kendini cid, acayip ciddiye alıyor. Ciddiye almak istiyor. Dolayısıyla gerçekten adam vurup kafasından işte hani e, ne bileyim sokağın ortasında yürürken işte hani her taraf cehennem olmuş. Sen e, hani cam kırıp oradan bir şey çalan Harley Quinn He. gördüğün zaman normal bir insan olarak senin tepkin Rick Flagg'in tepkisi olmalı. Tamam mı? Evet. Ama koyayım sen nasıl bir insansın? Bu, bu durumda sen onu düşünebilir misin? demen gerekir. Normal evet. bir insan olarak. Evet. Sen orada gülüyorsan eğer ki komik olsun da yapılmış bir sahne. Sen o gerçekliği yumuşatman lazım. Anladın mı? Yani o e, o sahne mesela çok güzel bir sahnedir. O sahne güzel bir sahne. Sen karakteri tanıyorsun çünkü. Ama, hem öyle hem de yani e, cevabını da veriyor zaten. Ne varmış kötü yüz diyor yani. Evet. E kadar öyle ama işte. O, o sahnenin dışındaki sahnelerde ama mesela bu ton veya bu e, şey statü korunmuyor anladın mı? Evet korunmuyor çünkü bunu bu tarz sahneleri her karakter için yapması gerekiyordu. Hani bu tarz yani benim Croc'la mesela giderken ondan sonra oradan yok işte tutacak da bir şeyin kafasını koparacaktı. Ondan sonra ne var? Ben kötüyüm diyecekti yani. Hani e <gülüyor> bu tarz şey bütün karakterler için yok yani. Kaptan Buomerang ondan sonra mesela Kaptan Buomerang'ın abi şimdi bak ak aklıma geldi. Ee, karakterine dair en güzel sahne ee, Rick Frank Bar'a geliyor ya tamam diyor pepeniz özlüsünüz ne halin varsa görün diyor ya Hı -hı. Zart diye tüyüyor herif. Hatırıyor musun sen evet. beni? Ama o onun İçkileri geri alıyor ve tüyüyor. Ama mesela o, o güzel bir sahne yani ama şimdi işte adam, adam o çünkü evet ama onu da kırıyorlar çünkü evet dünyayı kurtaracağız gidiyoruz deyince adam geri geliyor he işte mesela o, o... Mesela o anda ha. gelmese de belki sonra gelse. Ha, gelmesi o, zaten gelip veya ne gelmesi. yapıyor ki? Hayır, hani ne bileyim. veya işte hani Mesela o herifin gelmesi. Bir şey unuttum desin mesela. Değerli bir şey ne olur? Onu ha. unuttum lan geri geldim mecburen der. Gelmemiş olsun. Sonrasında da mesela atıyorum evet. şey, e, şehir boş ya. İşte ha. bankayı soyarken yakalanmış evet, olsun. Evet mesela. Mesela abi işte bu, bu, bunlar yok filmde işte. Niye yok bunlar? Çünkü mesela herkes filmin sonunda mesela herkes halinden memnun ya aslında. Upgrade olmuş bir e, hücreye geri dönüyorlar tamam mı? İşte Deadshot'ın e, hücresinin içinde kum torbası var. İşte Harley Quinn'in hücresinin içinde espresso makinesi var falan. E, ne bileyim Killer Croc'un e, hücresinde televizyon e, BET falan izliyor falan. Ama en downgrade olmuş olan tek karakter orada şey ee, Kaptan Bumerang He. çıkartın beni ulan diye bağırıyor. Evet. Çünkü o daha mesela, farklı bir hapishanedeydi. Gelip o gelmemiş çok... olsaydı o sahne daha mantıklı olacak. Evet. Şimdi Killer Croc mesela işte atıyorum o bir tane işte yine o şey saçma salak ne olduğu belli olmayan e, yaratıklarla dövüştükleri ve işte askerlerin yarısının öldüğü bir sahne var ya evet. hani büyük çatışmanın olduğu evet, Orada mesela gaza girdi iki tane de asker kesmiş olsa, hani değil mi? Tamam, mı? killer Croc? hani kendinden ha, yaratık çünkü herif. tamam mı? Aynen, aynen. Niye yok abi böyle sahneler işte? Bak ben işte mesela böyle bir film izlemek isterdim. Ya yani orada mesela işte, sen yazsın. Has, hasiktir şeyde? falan demiş, <gülüyor> uh, ya da işte ne bileyim, hani Önüme gelmeseymiş, <gülüyor> he, <gülüyor> ups, ha, ups, ups diyecek, diyecek ya. ya da ne bileyim işte e, geçmeseymiş o zaman önüme deseymiş, hani adamın kötü olduğunu birazcık daha anlayacaktık. Ne bileyim şimdi bunun paralelinde mesela yani bir tarafı şey, var. Şey var ya e, Harley'nin orada bir sahnesi var mesela yine e, ölmüş şeye hala vurmaya devam ediyor ya Hı -hı. tamam dur artık falan diyor. Hı -hı. Mesela yani Hı -hı. hani yani öyle bir sahne var mesela Harley için. Yani Harley, Ama diğerleri için yok. Evet. E, orada işte e, Deadshot için bir hero e, sequence yapmışlar. O arabanın üstüne çıkıp işte bütün ee, o artık uzaylı demek istiyorum bu insanlara. Çünkü ne diyeceğim bilmiyorum. Evet, ne oldukça belirgin. İşte kafalarında işte baloncuklar olan siyah evet. şeyler işte. Tamam mı? Bu bu insanları böyle orada 50 kişi zor tutarken bu işte tek başına yani tek başına arabanın gibi... üstüne çıkıp öyle hepsini tarayıp öldürmesi, öldürdüğü bir sahne var ya. Evet. Mesela o Hiroşato ben birazcık hani abartılı buldum ama eee Bundan sonra işte böyle bir adamın hani daha sonra işte hani o bar sahnesinden sonra işte dünyayı kurtaralım hadi gidelim moduna indirgenmesi yani o da bir şey hani nasıl dedi, dengesizlik tamam mı film içerisinde? Öyle. Öyle abi. Yani zaten böyle dengesizlikler insanı rahatsız ediyor. Yani yani şey var mesela. Şey kısımları hani Joker'i saymadığın zaman yani Joker'i saymadığın zaman dememin sebebi şu. Hani Joker'le ilgili benim e, şeylerim var. Yani sıkıntılarım da var ama bu benden mi kaynaklanıyor yoksa filmden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Hani kararsızlık var Joker'le ilgili. Çünkü eminim yani ben hayatımda gerçekten aklını kaçırmış bir insan görmedim tamam mı? Yani evet. En fazla işte sokakta hani şey dilenci görmüşümdür. Yani kendi hani, kendine konuşacağım. Evet kendi kendine konuşacağım. Evet. İşte yoldan gelene geçene bağıran tamam mı saldıran dilenci gördüm. Ama oturup da hakikaten hani insan e, hani deli olunca Joker gibi olunca nasıl davranır bilmiyorum. Gerçek dünya örneği yok benim kafamda. Hani o yüzden mesela benim Joker'le ilgili işte çizgi romanlardan ne bileyim işte animasyonlardan, filmlerden vesaire sevdiğim kısımlar Joker'in birazcık daha karikatürize olması tamam mı? Joker'in karikatürize olması Joker'in gerçekten psikopat bir katil Den ayıran bir e, nokta. Yine bir şey koyuyor. Araya bir tampon bölgesi koyuyor. Çünkü Joker'i aslında kötü bir karakter olsa bile seviyorsun. Yani. Tamam mı? Yani, Ama işte Joker'in zaten şeyini seviyorsun ki. Joker'i sevebilmen ee... için sana bir sebep verebiliyor olması lazım o karakterin. Tamam mı? İşte komik eğlenceli. Tamam mı? İşte hani e, şey deli e, abuk sabuk hareketler yapıyor. Anladın mı? Yani bu tarz şeyler e, yani yapıyor tamam, olması gerekiyor. Mesela... Yani bence Joker'in e, olayı şey e, dışarıdan plansız e, gelişi güzel kaos karakteriymiş gibi gözükmesine rağmen aslında bir kafada bir e, kompleks bir şeyi e, işleyişi olması. Evet. E, yani dışarıdan manyaklan bu herif diyorsun ama o herifin o manyaklığının farkında olması ve o manyaklığını da bir e, Araç olarak süper güç gibi evet, evet yani bir süper güç gibi kullanabilmesi yani kontrol edebilmesi aslında manyaklığı yani kontrolsüz kontrolsüz manyaklığı kontrol Kont edebilen bir karakter olması kontrolsüz güç güç değildir oğlum işte yani böyle e, böyle bir karakter olması yüzünden Joker yani adamın ne adamdan ne çıkacağını bilemiyorsun yani Joker odur evet. Joker'den ne çıkacağını bilemezsin ee, Karşıdakinin Joker kartı kullandığında ne çık ne çıkaracağını bilemezsin yani şuna, o yüzden bu evrede ne çıkaracağını bilemiyor olman senin izlerken aslında o karakteri sevmenle alakalı bir yandan da bir etmen oluyor. Hayır, şimdi şey konusunda mesela e, Leto'nun Joker'i konusunda yani kararsız kalmamın sebeplerinden bir tanesi bu. Hani ben e, hani tahmin ediyorum. Gerçekten dünyada Joker olsa yani deli bir insanın tamam mı? Delil deliliği bizim Hani Joker'de gördüğünüz eğlenceli bir delilik değildir diye tahmin ediyorum. Tamam mı? Değil mi? Hani de. Mesela ben Leto'nun Joker'ini izlerken... Leto'nun Joker'de eğlenceli bir delilik değil ki. Evet. Hani Ara sıra işte e, gördüğümüz... Psypotik evet, yani. Hakikaten psikopatlık ve delilik e, örnekleri gösteriyor o karakter. Ve evet. benim bildiğim Joker karakterinin işte eğlenceli ya da ne bileyim akımın işte onun bir ritmi vardır tamam mı hani hı hı. E, ağlarken güle, gülmeye evet, geçerken evet. bile tamam mı hani onun bir ritmi vardır o ritmi koparta koparta giden bir Joker var mesela Leto'da tamam mı durduk yere güldüğünde ulan bu karakter şimdi niye güldü ki diye e, kafanda soru işaretleri çıkartıyor anladın mı yani hı. şimdi çünkü e, geçmişte gördüğün Joker'e benzer bir altında bir ritim arıyorsun ama deliliğin tanımında yani bu var abi yani sen beklenmedik şeyler yapıyorsun tamam mı? O ne zaman neye nasıl tepki vereceğin random yani zaratar gibi. Dolayısıyla bu herifin portrelediği Joker gerçekten dünyada var olan bir Joker olsa gerçek hayatta hakikaten böyle gördüğünde altına sıçacağın tamam mı? Ee, korkunç bir karakter olurdu ki o yönüyle gerçek bir e, delilik nasıl bir şeyleri Hani iyi sergilediğini düşünüyorum, en azından sinematik e, anlamda. Evet, evet o açıdan iyi. Hani performansı işte. gerçekten çok iyi. Ama... Performansı bence yani mesela şey olarak düşünüyorum şimdi e, mesela Jared Leto'nun fotoğraflarına baktım birkaç yerde. E, yani filmde adamı görmüyorsun, yani makyaj Hı -hı. ve şeyin altında adamı görmüyorsun. Filmde çok apayrı bir e, fizik görüyorsun mesela. E, yani ikisini yan yana koy. ...hani Joker halini ve normal evet. halini yan yana koy... E, ...bu Jaret Dato değil dersin. Yani Çünkü adamın hakikaten fizik, yani surat, mimik ve fizik anlamında çok fark ettirmişler. E, çok değiştirmişler, çok apayrı bir insan haline getirmişler. E, ve bunun da altından gayet başarıyla kalkıyor. Ama evet. bir, e, şöyle bir işte ikileme giriyorsun. Bir, bildiğin Joker değil tamam mı? Evet. Yani en azından e, Hitler'in Jokeri bile tamam mı konuşmasında bir espri yapma ya da işte laf sokarken bir e, hani güya komedik bir şeyler katmaya çalışıyor tamam mı hani onu komik olsun diye yapmıyor e, nasıl desem orada e, komedik unsuru TİE almak için yapıyor Joker tamam mı Evet, evet. Hani, Paraları ne, hani, ne kadar komik değil mi ha ha ha der gibi espri yapıyor Hitler'in Joker'i tamam mı? Hani e, ne bileyim animated serizdeki gerçekten hani kendini komik olduğunu düşünüp de gülen bir karakter değil mesela Hitler'in. Mesela fakat hani o komedi unsuru olmadan hani biraz böyle sersem komi komiklikleri de vardır ya mesela Hitler'in karakterinde işte ne bileyim şey e, sen söyle. Aynısı hemşire kıyafetli giyer bir ha, evet, evet, hastaneye, evet. ondan sonra hastaneyi patlatırken mesela son bomba Çalışmaz patlamaz da falan. evet ha, hani sonra kaçar mesela. falan. Ha, sonra komik komik kaçar böyle. Hani onlar da yok bu Joker'de. Yok. Şimdi. Pure evil abi. Evet, yani bu Joker'i olduğu gibi kabul etmek istiyorsun bir yandan. tamam mı? Ha, demek ki böyle bir tercih yapmışlar. Bu Joker ya böyle. böyle bir Joker demek istiyorsun. Hannibal Lecter gibi. Evet ama. <gülüyor> Yanındaki Harley Quinn bizim sevdiğimiz Harley Quinn. Evet. Yani orada bir ikilem yaşadım ben mesela. Doğru anladım. anladım. Yani, yani çizgi romandan tanıdığın bildiğin e, veya sadece çizgi romandan değil de birçok mecradan e, tanıdığın bildiğin e, şey, e, noktaları bulabildiğim bir Harley Quinn var. Ve bambaşka ee, bir Joker Ama var. bambaşka ve bağdaştıramadığın bir Joker var. Evet. Yani bu ikisinin aynı dünyada, aynı filmde olabil Messi için bana bir şey vermiyor. Tamam mı? Ee, hani bu iki ayrı dünyayı birleştirdim de veriyorum mu? ya yani arasına şey yapmıyor işte. Bağlaması lazım yumuşak evet. bir şekilde. Onu yapmayınca hani sanki bir yandan hani çizgi film izleyip de hani bir yandan da hani şey suç filmi izler gibi bir hani bir gidip gelme olayı yaşıyorum. Ne yazık ki. Ama hani şunu da söyleyeyim. Adamın performansını ben beğendim gerçekten. Hani ben Joker'i gördüğümde aslında Joker'dan hani korkmayı bu kadar istemiyorum. Anladın mı? Hani bir Anladım. komik kısmı da kalsın bir yandan. Evet. Ama işte burada İstiyorsun. hakikaten çok acayip kötü bir karakter yani. Evet. Yani, bu, yani mesela bu Joker, bu Joker eğer yani Robin'i öldürdüyse inanırsın yani Robin'i çok bana öldürdüğüne. Bu karakteri alıp Takashi Miki filmine koyabilirsin. Aha evet koyabilirsin abi. Ben de onun, aklıma o geliyordu. İçi de Killer gibi bir Joker aslında bu. Tamam evet. mı? Ya işte bilmiyorum. O yüzden ben Joker olarak yani ben zaten film izlerken mesela Joker olarak izleyemedim. Yani hani bir Joker var karşımda ama ee, böyle bir türlü şey yapamadım. Yani sadece izledim. Veya bilmiyorum Harley Quinn olan ilişkilerini izledim ama böyle Joker'i bir türlü e, kabullenemedi dünya izlerken yani yoksa performansı performans hakikate alama verilen e, rolle e, olabilecek en iyi işi yapmış aslında yani Jared Neto e, da bir sıkıntı yok Onun, yani, onu ja, evet. onu yapabileceği bir şey yok yani o, o en iyisini yapmış bence yani Jared Leto'da da kesinlikle bence de bir sıkıntı yok ama dediğim gibi işte karakterin şeyde, ama e, filmin kendisinde işte hani bir Evet, bu bir eğlencelik bir film. Hayır, bu gerçek bir dünya e, arasında bir kararsızlık sürekli var. Yani bu bu Joker'le hiçbir şekilde eğlenceli bir film çekemezler. Evet. Yani bu Joker e, ancak bir Batman filminde e, ki en büyük <gülüyor> hakikaten ve en azı düşman olur ve bizim de herhalde e, sinema yani izleyebileceğimiz en karanlık Batman filmi olur. E, görüp görebileceğimiz yani Batman Superman'den de karanlık hatta Susan Scott'dan da karanlık bir Batman filmi olur o e, bu Joker'de bir, bir Batman filmi çekerlerse e, çünkü yani bu Joker'in Batman'le e, olan ilişkisini ben gözümde canlandıramıyorum e, Batman'i gerçekten çok büyük uç noktalara götürecek e, götürebilecek ve e, yani şu hani Batman, Superman'lik Hikmetmen'den bahsediyorum. Zaten belli bir uç noktadayır. Ondan sonra e, çok büyük uç noktalara götürebilecek e, bir Joker. E, ve öyle bir filmi Hollywood'un kaldırabileceğini düşünmüyorum ben mesela. Evet yani o, o Joker'in <gülüyor> olduğu bir filmin bence hani... <gülüyor> yani yani gerçekten... Heath in Joker'inde bile biliyorsun e, çok yani aslında hafif bir şey vardı. Push... Batman için hani Batman'e yapılan ondan sonra Hollywood sinemasının hafifliğini düşünürsek o Hollywood sinemasının hafifliğinin üstüne çıkmayı zorlayan bir filmdi. Orada bile yine kolay yolu seçmek zorunda kaldılar. Yani işte hani iki tarafta bomba vardı evet, da evet. hani patlatacağız falan. Yani orada bile mesela hani aynı anda ikisinin patladığı bir film seyretmedik. Evet. Halbuki ki Mesela, adam aslında öyle yazmış e, yani ki patlayacak ya yani patlaması beklentisine giriyorsun çünkü öyle bir noktaya gidiyor film ama patlamıyor orada işte Hollywood ne yazık ki işin içine giriyor o yüzden böyle bu Hollywood'da e, bu Joker bu Hollywood'da fazla yani e, bizim için bizim bize fazla olmayabilir biz bir şekilde belki de öyle bir filmi de sevdip vay diyebiliriz ama e, Hollywood için ne yazık ki fazla bir Joker bu Fazla karanlık bir joker. Fazla çatlak bir joker. Ve iyi yönde çatlak değil yani. Eğlenceli yönde çatlak değil. Karanlık evet. yönde çatlak bir joker. Yani, yani o herifin gerçekten bir seri katili olduğuna inanırım ben. Aynen ya. Yani. O, o bıçakları ve silahları dizmiş ya böyle ortasına hmm. yatıp. Mesela o bıçak ve, Yani mesela filmde bir tane şeye sahnesi olsa... Ya adımı çekip vurduğu sahne var. Ama hani çok etkili bir sahne Onu hani göstermiyor. Ama herifin bıçaklarla mesela işkence ettiği birini bir sahne olsa ee, dersin ki yani olabilir. Hani, yani mesela böyle. şey sahnelerini bence çok iyi çekmiş. O konularda hakkını vermek gerekiyor. O Joker ve ekibinin işte sağ solu bastığı sahneler ha, var ya. Evet, tamam işte onlar sapan mesela. maskelerle. Işte, Aynen işte, işte ayıcık kıyafetiyle. Ha. Tamam mı? Hani Batman çizgi romanlarının da mesela işte atıyorum e, <gülüyor> Killing çok da veya işte başka daha karanlık hikayelerinde hani böyle şeyler vardır. Tamam mı? hani Kötü adam zaten böyle hani kendi ekibine böyle saçma sapan şeyler giydirir de Batman'de. Hani bu aslında normal dünya standartlarına göre düşündüğün zaman saçma tamam mı? İşte ne bileyim Penguin'in adamlarını işte Penguin gibi giymiş. İşte ne bileyim Joker Joker'in adamlarının işte abuk subuk palyaço maskeleri takması Ama Hani gerçek dünyada, hani mesela korku filmlerinde hani normal bu işi Purge, falan vardır ya böyle maske takıp adam öldürüyorlar sokaklarda. Hani ya yani onu geçtim. Genelde korku filmlerinde işte daha bilindik ortamlarda, senin güvende hissettiğin ortamlarda Aha, evet. iyi olması gerektiğini aklında düşündüğün işte şeylerin aslında işte çevrilip kötüye kullanılması gibi unsurlar aslında seni daha çok rahatsız eder ya, evet, evet. ya işte mesela işte çocuk bebeğinin e, şey olması e, kötü olması Zombi şey. olması ha hani. mesela işte evi senin evinin içinde olması olayı evet <gülüyor> bunda evet. da o o yetim etmenleri kullanıyor evet yani normalde hani bazen işte çizgi romanlarda ah işte herif panda kıyafetiyle banka soymaya gitmiş dediğinde hani onu adam hikayenin tonuna göre ister komedik bir unsur olarak kullanır. tamam mı? Eğer hikaye evet. gerçekten çok karanlıksa mesela eee Suicide Squad'da olduğu gibi o herifin o panda kıyafetini ya da işte her ne boksa e, giyip orkanı taramış o olması yani kabustan çıkmış gibi evet, oluyor. Evet ekstra bir korku katı şey, korkutucu bir öge sağ oluyor, tamam mı sende? Çünkü sen on ondan o sevimli ayıcık kostümlü heriften Hiçbir şekilde beklemeyeceğim bir şey tamam mı? Yani o çiz, çirkin e, şey... Şeytani keçi maskeli olan heriften aslında... Daha korkunç bir e, adam. Aynen. O işte ayı kıyafetli olan herif. Mesela bu şeyleri falan çok iyi yapmış bence. Onlar evet gerçekten güzel de olsan Ama işte hani o gerçekliğin üstüne işte ne bileyim... Harley Quinn haricindeki tamam mı? Harley Quinn'in o hani... E, Abuk subuk komikliği hani bazen yine şey sen söyle editten kaynaklı yani kurgudan kaynaklı kopuk gittiği şeyler var hı hı. ama onun haricindeki diğer karakterlerde hani oradaki hani hastikti bu gerçek olabilir endişesi ve korkusuyla karakterlerin işte komik ya da eğlenceli işte şu temap hadi işte bunlar nasıl olsa insan değil basalım öldürelim e, Yaratıp bunlar e, kafası arasında hani geçişler evet geçişler yeterli e, yeterli değil abi Ye, yani. inemiyorsun o, o kafaya bir anda inemiyorsun yani Joker'i gördükten sonra o kafaya bir anda yani, e, ineme, inmek zor oluyor yani bir basite ya, inmek zor oluyor bir, yer, bir taraf çok kompleks kalıyor bir taraf çok evet. sığ kalıyor işte hani yani, bunları işte, düşünmeden izlersen eğer hani benim gibi takıntılı bir insan değilseniz ki değilsiniz muhtemelen Artık takıntılısınız. Çok anlattık. <gülüyor> e, hani <gülüyor> Bu detaylar siz de bakacaksınız ister istemez. Evet orada Joker var. Evet burada işte e, bir cadı var. Evet burada işte cadının oluşturduğu bir ordu var. Dalıyoruz abi. İşte Diablo'da gazı geldi mi oh götünden Aleph çıkıyor. Of oh, ne güzelmiş. Şeklinde izlemeye devam ederseniz yani çok da keyif alarak izlersiniz ki ben de keyif aldım açıkçası. Ama hani ben ben takıntılıyım. Yani mesela Diablo'nun efektleri biraz canımı sıktı mesela. Ya. Ee, <gülüyor> o kadarına ben takılamadım. Enchantress'in <gülüyor> abisi, kardeşi ne boksa işte. O çok kötüydü. Yani niye var, niye öldü falan. Yani Enchantress kadar güçlü olması gereken bir karakterin öyle boşa heba olması. Abi evet. Ya bir de ben onunla şeyden hala vazgeçemiyorlar. <gülüyor> ne? Büyük bir şey yaratmalıyız hmm. ki çok zor durumda kalsınlar işte e, çıkamayacakları bir duruma düşsünler de e, onun altından üstesinden gelsinler. Abi arkada kocaman ne ne olduğu belirsiz ondan sonra bir büyü veya işte ne, ne boxlar bir şey niye yaratıyorsun? Yani sen enchantress olarak tamam mı hmm. büyücüsün falan. Abi herkesi öperek ...yaratığa çevirebiliyorsun. Ondan sonra istediğin yere biliyorsun gidebiliyorsun, gelebiliyorsun. Ondan sonra yani yapabileceğin çok milyon tane kötülük varken niye durup da anasını, abi sen beni koru ben şuraya bir alet dizeceğim. Niye yani? <gülüyor> niye böyle bir güç gösterisi yapıyorsun <gülüyor> ki? Ay, hani be. hani şey vardır ya böyle kötü adam ondan sonra bizim adamı yakalar, tam kafasına silaha dayar başlatır anlatmaya ya bir türlü vurmaz. Ulan ne anlatıyorsun? Vur işte, bitsin Hı. yani değil mi? Hani sonra iki saat anlatır sonra bildiri gelir sonra kurtarır veya bizim adam iyileşir bir şey olur. Hani, böyle ağzını yüzünü kırar sonra. Ee, yani bunun gibi burada en çantası işte arkada kocaman bir şey dikiyorum ben onu hepinize ağzına sıçacağım. Saçma salak işler yani. Bu Özellikle süper kahraman filmlerinde bu çok fazla rahatsız edici oluyor. Ee, ya, şey. Yani çünkü büyük ondan sonra bir devasa bir kötülük karşısında bizim zavallı insan boyutunda kahramanlarımız yaşasın kahramanlarımız. Ama sırıtabiliyor, olmuyor. Hem efekt anlamında sıçabiliyorsun. Hem de onası işte kurgusa ve şey çözümleme anlamında sıçabiliyorsun. Yani işte altında bomba patlatalım da herif ölsün. Yani herif kolunu bacağını sıkini uzatıyor. Anasını bilerek öldürmüyor seni. Belli yani orada. <gülüyor> bilerek. Hani onası, bana bir bok yapamaz lan bunlar şeyle, trip ile böyle yavaş uzatıyor, işte doğru yere vurmuyor, de kaçırıyor yani böyle bayağı adam şey e, işini yapmıyor yani. Sen o sonra işte alta bomba koyuyorsun da bilmem ne de herifi bombayla hallediyorsun. Ya bırakın bu işleri. Bu, bunlar böyle filmler çok sıkıyor. Şu işi bırakıp düzgün bir e, şey yapsalar ya e, hani yapsa? de old school abi yani işte ne bileyim ya bence, çekme tokat dalmalar evet bence şey, yani bu şeyde e, hani Suicide squatta Enchantress'in kötü adam olarak kullanılması ve senin dediğin gibi arkada çok büyük böyle hani e, çözümlenemezmiş gibi görünen büyük bir problemin olması vesaire olmasa da olurdu yani bence daha şey e, evet yine zor ama şey seviyesinde e, sen söyle her karakterin yani de kendi özelliğini kullanırken rahatlıkla izleyebileceğimiz mesela. Evet, Suicide Squad'ın kendi göz e, seviyesinde bir e, düşman olabilirdi. Evet, problem olsaydı daha iyi olur. Yani, yani mesela oradan o yüzden e, orada Diablo'nun sahnesi mesela bence güzel bir sahneydi ve sürpriz bir sahneydi. E, benim mesela çok hoşuma gitti o. Yani adamın bir anda e, o işte diğer büyücüğünün boyutunda bir şey, canavara dönüşmesi ee, ve ikisinin kapışmasını izlemek mesela benim hoşuma gitti çünkü hiç beklemiyordum böyle bir şey ee, ve e, vay be herif ne olabiliyormuş dedim mesela Diablo için ondan sonra e, falan filan mesela o sahne güzel oldu ama diğer adamların herhangi bir e, olaya etkisi yok herhangi bir katkısı yok yani bu merengue ne yapacak mesela karşında büyücü var ne yapabilirsin bu büyücüye karşı sen yani katana bir bok yapamadı ee, yine işte Diablo kurtardı heifleri orada ee, falan filan. Hani e, o yüzden sev göz seviyesinde hakikaten bir düşman olsa herkesin en azından bir katkısı olur, bir ekip çalışması görebilirsin rahatlıkla. Alan filan. Yani işte şey hani mesela Winter Soldier'da aynı büyüklükte bir olay yine var. Hani üç tane helikeryor havalanıyor, bunları durdurman lazım falan filan. Ama ama orada e, evet karakter oradaki, şeyini indiriyor mücadeleyi. Aynen. Oradaki Boy mücadele için. seviyesi yine hani belli denklikte tamam mı? İşte e, Captain America Winter Soldier'a karşı işte e, diğer adamlar da işte hani insanlara karşı. Değil mi? Hı, aynen. Yani orada yine o büyük bir e, olayın tehlikesi altında bile e, hani bir belli bir denklik seviyesinde bir hani kapışma, çekişmeli bir e, aksiyon söz konusu. Hani Age of Ultron'da bile aslında şey var. Age of Ultron'un karşısında, hani şey Ultron'un karşısındaki diğer adamlar, hani film boyunca sürekli Ultron dayak yiyor. Bunu görüyorsun, evet, evet. tamam mı? Ee, hani orada bu insanlar hani zorlansa bile kapışabilir gibi bir mantık kurabiliyorsun kafanda ve böyle bir e, düşman koyabilirlerdi bence ki çok daha mantıklı olurdu çünkü düşünsene senin önüne sürdüğün karakterler Harley Quinn ve şey, eee tamam mı? Evet. Bunlar ikisi de insan, ikisinde süper gücü yok ve hani iş o hani devleşen büyücü boyutuna geldiği zaman ne yapacak ki bu? İşte ne yapacak? Hani bu durumda, ki... hani bu durumda gerçekten böyle hani bir çizgi roman okuyucuları olarak hani evet, bu işi çözüp çözse ya Superman çözer. Super güçsüz da Batman çözer diyebildiğin tek karakter. Yani, süper e yani gücü olmayan ve yine de üstesinden her şeyin üstesinden gelebilir diye kabul edebileceğin tek karakter Batman. Ya da işte Heh. ya da işte orada abi e, Rick Flag yani hani lider ya hmm. ya. O'nun liderliğinde ondan sonra işte bir e, oyun planı yap yapılacaktı ve oyun planına göre herkes rolünü oynayacaktı. Anladın mı? Ee, ve işte böylece biz de grup çalışması izleyecektik yani. Hani ister mecbur bırakılmış ve bir araya getirilmiş kötü karakterler ondan sonra e, bir şekilde grup çalışması yaparak hem birbirleriyle kenetlenmiş olacaklardı hem de işte e, kendilerinden daha kötü bir şeye karşı e, mücadele etmiş olacaklardı ama böyle bir grup çalışması da göremedim yani işte oradan o sıksın oradan bilmem ne o yapsın işte hani bir ufak bir şey var işte sen onu fırlat oradan ben ateş edeyim de işte yorayım falan gibisinden saçma saçma şeyler vardı ama yani bunu böyle daha iyi bir kurguda veya daha iyi bir anlatımda set isterdim ben şahsen Ya yani mesela yani, bence ya yani. yani mesela şey, şey... sensin sen anladın mı bu ne arada Kidd'i Krog niye adamlara saldırıyor hangi adamlara Denizin altında beraber gitti adamla, Suyun altında gitti adamla. Orada bir mücadele oluyor. Niye o mücadele oluyor bilmiyorum. Orada yine yaratıklar yok mu? Abi orada ben o yaratık mıydı onlar? Yani böyle bir anda sanki yanındaki yanımdaki adamlara saldırdı falan gibi oldu böyle. Anlayamadım ne olduğunu. Yok orada. yok o diğer uzaylılar vardı işte. Öyle mi? Ha. Ya yani mesela işte yani böyle tuhaf. <gülüyor> bilmiyorum ben bu filmi bir daha izlersem meğer çok daha eğleneceğimi düşünüyorum. Hani çünkü göze batan şeyleri gördüm. Onları göz ardı etme şeyine gidelim temelde. Ama ben keşke bu film için bir ön gösterim etkinliği yapsaydık da orada izleseydik evet. istedim. Çünkü yani ben basın gösteriminde izledim. Basın gösteriminde yine hani normalden daha fazla genç insan vardı hani film ha. Suicide Squad olunca. Ama velakin basın gösteriminin ortamı şey. Biraz daha kasıntı olduğu evet, için. Kasıntı ve kuru. Öyle millet basamıyor kahkali. Millet öyle şey yapamıyor. Ee, sağ sola e, şey, rahatsızlık veririm diye kısılıyor. Ne bileyim işte. E, şey ortamı çok önemli yani. Yanındaki adamın da e, benim gibi bu filmden belli beklentileri var. Ve bu filmdeki şeyleri sevi, seviyor. E, bilerek bir şeyi birlikte izlemenin keyfi çok ayrı bir şey. Orası öyle. Hani, hani o yüzden hani birlikte izlemiş olsaydık. Ee, ne bileyim en azından senle ya da işte ile birlikte izlemiş olsa en çok daha fazla eğlenirdim diye düşünüyorum. Hani Olabilir. Arada sırada böyle dürteltim falan. He falan. Ha, <gülüyor> ee, falan <Ben> de... <gülüyor> evet. Yani işte yani bilmiyorum ben şey gibi olmadığını düşünüyorum. Hani ne derler? Hani Ak, akmıyor ama kokmuyor mu derler? Öyle bir laf vardır <gülüyor> ya. Yo yani ama şey ben şuna hala inanıyorum hani Evet, işte Batman v Superman, işte Man of Steel, e, Suicide Squad. Bu adamlar, yani bu filmler insanların istediği e, kadar hani şey eleştirisel, eleştirel olarak e, beğeni toplamamış olabilir. Ama bunlar birbirini tekrar eden ya da işte birbirinin üstüne e, şey yapan... Yani aynı şeyleri yapan filmler değil. Yani farklı boyutlardaki DC evrenlerinin işte ee, ne bileyim temellerini atan filmler olarak düşünüyorum ben. Dolayısıyla bunlar bir oturduktan sonra <gülüyor> muhtemelen işte ee, şeyde hani karakterleri tekrar gördüğümüzde ee, mesela Wonder Woman filminde ee, şey filminde çünkü mesela benim şahsi deneyimim şuydu ee, ben Man of Steel'de, evet Man of Steel ben çok sevdim, çok beğendim filmi. Ee, fakat yine de orada çizilen e, süper e, Superman karakteriyle ilgili sıkıntılarım yok da değildi. Hani vardı. Ama yine. Batman bir Superman filmindeki Superman'le ilgili herhangi bir derdim yok. Çünkü e, Man of Steel filminde hani nasıl bir Superman beklememiz gerektiğiyle ilgili artık yolu çizmişlerdi. O yüzden <gülüyor> o yolda ilerleyen bir Superman gördük. ile ilgili bir derdimiz yoktu. Batman ve Superman'de derdimiz Batman'leydi. Artık Batman'den ne bekleyeceğimizi biliyoruz. Batman'i bir daha evet. gördüğümüzde Batman'le ilgili bir sıkıntımız ya çok da fazla olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani. Wonder Woman'da keza öyle. Mesela Wonder Woman'ı e, hani çok çok çok beğendim ben. E, o yüzden Wonder Woman filminin çok iyi olmasını umuyorum. Çok da iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Ve Suicide Squat'ta gördüğümüz karakterlerin e, karakterleri bir daha gördüğümüzde mesela işte e, kadınlardan oluşan bir ekip filmi çekilecek deniyor ya işte Harley Quinn'in de olduğu. Öyle mi? Evet. Yani ben inşallah Gotham Sirens falandır diye umuyorum. Hani yanında Poison Ivy'de işte ne bileyim yani oluyor. şimdi öyle işlere girecekler ne? Süslü Squad 2 falan çeksinler abi. Yani daha dur bir Süslü Squad izledik. Şimdi girecekler başka bir şey mi çekecekler? Yani, yani bilmiyorum. Yiyece ne? Hani ne tutar? Yani <gülüyor> ne bulan ne tutarsa mı yapacaklar yani ondan sonra? Abo oldu, bu oldu. Bunu çekelim. Bunu çekmeye devam edelim mi diyecekler. Amazon mu Dizisim lan bu? yani bu bana saçma geliyor çünkü yani bir altyapın yok senin zaten niye sürekli insanların kafasını karıştırıyorsun ki karıştırmayacaksın abi Suicide Squad çektin diyeceksin ki 2018'de Suicide Squad 2 gelecek e biz de diyeceğiz ki ha, şimdi bakalım bu karakterlerde başka bir şey izleyeceğiz diyeceğiz yani Man Steel çektiler üstüne Batman ve Superman yaptılar şimdi Man Steel 2 gelmesi gerekiyor mesela Wonder Woman geliyor aman 2'yi de çekecekler. Ya çekecek ama hani yani şey düzen yanlış gidiyor yani. Bu işin bir düzeni olması lazım ki ben de kafamda bir yol planı çizeyim, koyayım Hı -hı. değil mi? O yani olmadan oluyor? Olmadan oluyor. Böyle hani elinin alt yani karşında işte 5 tane iş vardır da ondan sonra birincisini yapmaya başlarsın. Sonra dur ya ikincisini daha sonra e, yapayım da oradan belki daha çok para kazanabilirsin. İkinciyi yapmaya başlarsın. Ama üçüncünün de fazla para getireceğini ve ikisinin beraber daha iyi gideceğini düşünüyorsun. Üçüncü de yapmaya başladın. Yani böyle bu böyle bir yol planı olmaz. Belli bir çizgi izleyeceksin yani. Hay bir de yapılmışı, uygulanmışı ve başarıya ulaşmışı varken niye farklı e, bir şey denemeye çalışıyorsun? Ben bunu da anlamıyorum mesela. Bu mantıklı bir iş planı gibi gelmiyor bana. Vallahi benim o konuda bir sıkıntım yok. Ya yani benim sıkıntım var abi. Ondan sonra böyle işte karşımıza yarı pişmiş, ne oldu, nereye varacağı... ...bundan sonra tekrar izleyip izlemeyeceğimizin belli olmadı. ...karakterlerle kalıyoruz, filmlerle kalıyoruz yani. yani. Can sıkıcı yani. Hala işte yok işte Batman filmi gelecek diyorlar, filmlenme filmi gelecek diyorlar. Yani ne zaman abi, ne zaman? <Gülüyor> Disney çıkıyor karşına, diyor ki 2015'te bu geliyor, 2006'ta bu geliyor, 2017'de bu geliyor, 2018'de bu geliyor, bu 20, 2020'ye kadar benimsin bitch diyor. Yani 2020'ye kadar belli zaten DC'nin filmleri de. Abi ama yani belli de değil. Batman filmi gelecek biliyoruz. Ondan sonra Justice League filmi belli. Bak Justice League filmi belli. Hı -hı. Wonder Woman filmi belli. Aquaman belli, belli. Abi Flaş, nerede belli? Aquaman, Aquaman belli. belli. Flash belli. Abi belli değil onlar ben sana söyleyeyim. Ya bırak Allah <gülüyor> Bu adamlar şimdi bak şey Wonder Woman çıkacak tamam mı? Ardından Justice League çıkacak. Justice League'in tutmamasına bağlı olarak da onların tarihlerini falan hepsini yerini değiştirebilirler. Yani stabil değil çünkü. Yani daha doğrusu o izlenimi veremiyorlar. Yani Batman filmi gelecek diyor. Ulan Batman filmi gelecek ama hangi zaman aralığında gelecek? Ya mesela Wonder Woman izleyeceğiz. Sonra Justice League var. Mesela Batman bir tane Batman filmi Justice League'den önce izlesek iyi olmaz mı? Veya bir tane yeni Man of Steel izlesek Justice League'den önce iyi olmaz mı? Valla bence o günler çok sıkıntı değil <gülüyor> Bence sıkıntı abi. Yani Justice League'den önce sen Justice League'de Man of Steel'in şey, Superman'in geri dönüşünü aparto topar anlatacağına, bir tane Man of Steel iki çekte orada böyle güzel güzel anlat, böyle bir izleyelim. Niye böyle bir şey bizde şey çok görüyorlar? Çok. Yani ben alakadar anlamıyorum ya. Yani. Valla bilmiyorum. Justice League filminde göreceğiz. Göreceğiz, göreceğiz. Göreceğiz de. Nereye kadar bakalım? Yani ben bir ikinci Suizel Suqal filmi görmek istiyorum. Gelecektir. Ee, ama bunun için üç yıl beklemek istemiyorum. Hehe. <gülüyor> Bekle. Yani abi ben bunu üç yıl beklemek istemiyorum. Yani Guardians of the Galaxy için iki yıl bekliyoruz ki normal. Ama üç yıl dört yıl beklemek istemiyorum abi. Sen 2000 sen bu işi zaten baş koyduysan yani hemen film vizyona geldikten ikinci haftasında demen gerekiyordu ki Suizel Suqal iki için de. Konuşmalara başladık. Niye bunu demiyorsun? Bunu diyemiyorsan demek ki kendi içinde bir e, güvensizliğin var demekti. Yani inanmıyorsun demekti. Yani biz bunu bir koyalım, bakalım ne olacak diyorsundur. Yani bu yanlış. Yani malı koyalım. İşte şekerin az koymuştuk, ikinci partide şeker de koyarız. Böyle bir şey olur mu? Yani sen ürün çıkartıyorsun, ürünü <gülüyor> ürünü test için çıkarmıyorsun, ürünü satmak için çıkartıyorsun. Test grubunu önce yapacaksın yani. Vallahi. Bence onlar çok önemli değil. Yani... Ya işte senin gibiler yüzünden böyle bir boktan filmler izliyoruz. Yok. Benim, benim gibiler yüzünden izleyemiyorsun ki bu film. Senin gibiler yüzünden izlemiyor. Kimin yüzünden <gülüyor> izleyem. <gülüyor> İzleme arkadaş. Allah Allah. <gülüyor> ben <gülüyor> mi dedim izle diye? Demedim. Cık, neyse. Benim Suhsar Su ilgili filmi beğenip beğenmediğim belli değil. <gülüyor> ee, i̇şte dediğim gibi yani anlattık zaten. Belli bahşeleri ben de beğendim. Belli bahşeleri beğenmedim. Ee, bir takım sorunları var. Bu sorunları o sorunlar yok ya film mis gibi olmuş diyecek durumda değilim. Yani, o sorunlar var çünkü. Ee, ama, ama benim için en büyük sıkıntı bu sorunları bir daha filmde aşıp aşamayacaklar. Ee, yani inşallah aşarlar ama biraz güven kaybediyorum. Ee, i̇nşallah yani o yüzden hani Wonder Woman var. Wonder Woman'ı çok bekliyorum, iyi olmasını istiyorum. Ama sıçarlarsa, Hı -hı. yemin ediyorum ben de sıçarım yani. Hı -hı. Artık ya Wonder Woman benim için Hı -hı. dönüm noktası. Wonder Woman'da sıçarlarsa, bundan sonra benden yani isteyen ister isterlerse bana Marvel fan boylusunlar. Tarafımı seçerim, <gülüyor> ona göre yorumumu yaparım abi. Yani gerçekten çünkü tarafını seç, kim kazanacak? Işte, tarafımı seçerim yani. Oğlum bence hiç de yani öyle dertlere girmeye gerek yok yani iyi film geldiklerinde iyi film gelmiş olur kötü film geldiklerinde geldiğinde de gelmiş olur yani ne olacak yani olmaz nasıl olmaz olmaz abi. ya Allah aşkına bak şöyle düşün kötü film gelmeye yani bu tarz filmler gelmeye devam ederse Hı -hı. E, bu evler bu işten para kazanıyorlar. Hı -hı. yani ve Warner Bros bir Disney değil tamam mı e, adamların tek para kazandığı iş sinema. Hani yani Disney'in imparatorluğunu düşünsek Warner'ın. Yo aslında hani Time Warner olduğunu düşünürsen. Time Warner'da işte televizyonun falan var. Yani adamın hani. Ama ya Disney yani şimdi franchising anlamında Disney'in tınlağı olamaz Warner. Ee, bu adamlar bir yerden sonra bu işten çark edebilirler. Ve ben 40-45 yaşıma geldiğimde yeni bir Superman filmi, yeni bir Batman filmi etmek istemiyorum abi. <gülüyor> istemiyorum yani. Reboot görmek istemiyorum. Bundan 5 sene, 6 sene sonra. Abi, reboot hayatının gerçeği. Hayır, öyle değil. Yani belli bir noktaya getirilip finalize edilmeden bu başlanan yok. yeni bir başlangıç görmek istemiyorum. O yüzden bu filmlerin başarılı olması gerekiyor. Bu filmlerin iyi olması gerekiyor. Ee, ve devam filmlerinin de iyi olması gerekiyor. Yoksa yine görürüz ondan sonra bir Batman filmi çekerler, yeni Batman, yeni Süperman. Sonra al başını bir daha tekrar aynı şeyleri bir daha seyret. Bu arada bence Joker, Hı -hı. E, Lex Luthor Jr'dan daha korkunç. <gülüyor> yani Lex Luthor onun yanında beş para etmez, zengin piçi olarak kalıyor. Öyle değil mi? Hatta Darkseid falan gelse var ya, öttürür onu Joker. Allah. Adam kuyruğunu sıkıştırıp geri kaçar ya. Öyle bir joker bu. Joker. Evet. Üç boyutlu gitmeyin filme mümkünse. Diyesin. Abi film karanlık bir de gözü takınca daha da karanlık oluyor. Yemin <gülüyor> evet yani. ediyorum detayları falan kaçırdım bu sefer oldum yani. Bir de gereksiz üç boyut aksiyonlarına girmişler. Yani hani olsa da olur olmasa da böyle üç boyut var diye sırf böyle çekimler yapmış bazı yerlerde gereksiz. <gülüyor> Gerek yok yani üç boyuta. Düzgün adam gibi. Bu direği falan işte çıksın da. güzel Valla ben basacağım. 2D izledim basın gösteriminde. Sen şanslısın. Ben mecbur 3D izledim. Of evet şimdi ikinci defa gitmeye kalksam zorla 3D satacaklar değil mi bana? Evet çünkü o hızlı kesmeler ve e, hani baştaki tanıtım sahneleri falan var ya. Hı hı. Onlar da 3 boyutta özellikle e, kötü oluyor. Çünkü <gülüyor> yazanları kaçırıyorsun. Ee, renkler değişiyor bir şeyler oluyor bir de dediğim gibi ekranın önüne bir karanlık perde daha iniyor. İyi olmuyor yani tadı kaçıyor film. O yüzden 3 boyutta gitmeyin. Ee, ama gidin görün. Din görün. Ya bence gidip görünmesi gereken bir film. Evet, her yerde 3D Kapitole var 3D olarak Kapitole mi gideceksin? İşte gidemez. O yüzden sen bekle Flure'yi şey, çıkınca seyredersin. Kamyona bakayım. Kamyonda Kamy da 3D, 3D, 3D Yok abi ücretsiz yer yok yani. Müzikleri çok iyi yalnız bunun hiç konuşmadım. Evet ben iki gündür dinliyorum yani soundtrackını. Bu arada e, hani hakikaten şey sa sound, şey e, soundtrackının dışında hani orijinal soundtrack yani skorlarını da indirip dinleyin ya da işte bir yerden bulup dinleyin. korsancılık yapmak istemiyorsun. E, son zamanlarda dinlediğim en acayip e, şey soundtrack. Hmm. Ben eğer bunun Suicide Squad Soundtree olduğunu bilmeden dinlerseniz anime zannedersiniz. zannederiz. Yeah, olabilir evet. <gülüyor> yani ben bunu dinlerken hani bayağı şey oldum. Ne bileyim şey. Bir de sahnelerle bağlantıları da çok iyi. <gülüyor> evet. E o yüzden dinlerken sahneler aklına geliyor. İşte Cowboy Bebop'tır. <gülüyor> işte Vırdır <gülüyor> Zıvırdır. sürü anime geldi aklıma. Aynen. Bayağı Soundtree'yi iyi. Orijinal Soundtree. Evet. Tema müzikleri vesaire. Ha, onun dışında şeyleri e, hani filmde kullanılan şarkılar onlar ayrı iyi zaten. Evet. O yüzden evet, müzikleri dediğim gibi filmden çıktığımda aklımdaki şey vardı. Bir müzikleri bir hal'e koyun. <gülüyor> Gerisini evet. e, koygesine gitsin. Evet. Artık ne kaldı beklediğimiz? Doctor Strange. Doctor Strange var. Doctor Star Strange, Strange var. de ben içimde bir ses var. İçimdeki ses diyor ki. Ha. O filme çok acayip gömeceğiz. Diyorsun. <gülüyor> Öyle bir his var içimde. Bence çok gömeceğiz filme. Öyle Yani bir his. evet. Marvel'ın Marvel en, en kötü filmi mi olacak? Kötü filmlerinden olacakmış bir his var içimde. Olmaz ya. Abi en kötü yani şey var. Denedik kambir bir Ya işte o var da kurtarmayabilir. Bilmiyorum fazlası da e, Inception havası yüzünden ben de hani o ya, fragmanlar biraz benim rahat şey korkutuyor. Fragman. O yüzden o ne zaman ya onun daha var değil mi? Ekimde miydi kasımda mıydı? Bakayım, <gülüyor> Bakıyorum bunu. Doctor Strange. Kasım, 4 Kasım. Kasım bakalım. Oğlum bu yeni şey yenip böyle Alice in Wonderland posteri gibi olmamış mı? Yani? Ya bakmadım <gülüyor> Onun dışında bir şey yok. Through the Looking Glass. Sana şey soracağım. Star Trek var. Ya dur Star Trek var ya. Karıştım eşim size. <gülüyor> Şeyi soracağım Aslı. <gülüyor> Rogue One fragmanı nasıl buldun? Ha ben onu daha izlemedim. Ay senin. <gülüyor> Allah'ım. Otu boku izliyorsun. House'u bir daha izliyorsun. Rogue One Trek, fragmanı niye izlemiyorsun? Oğlum House'u bir daha izleyin. Bence kesinlikle tavsiye <gülüyor> ederim. Ama işiniz varsa izlemeyin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha bu arada işte o House'u izlemiş olmanın işte filme benim için et, ekstra katkısı oldu. Ha, analiz mi yaptın? Hayır <gülüyor> analiz yaptım değil. Ee, House'a da çok böyle şey hani, müzikleri iyidir ya House'ın. Ha evet. Direkt çağrışımlar vesaireler güzel oldu Suicide Squad izlerken. Özellikle Rob işte. Rogue fragmanını izle. Hı -hı. Onunla ilgili de ayrıca konuşalım. Tamam. Yarın, yarın işe gitmem lazım. Evet yarın ben de işe gidiyorum saatide de bir buçuk yapmışız. Çekti değil mi? Çekti çekti. Yani iyi bak. 1 saat 51 dakika. dakika 40, 40 saniye. Bu arada ben bir öncekinde ne güzel Final Fantasy reklamı yapmıştım. O da yalan oldu. <gülüyor> Final <gülüyor> Fantasy <gülüyor> filmi geliyor arkadaşlar. Gidin, gidin, izleyin. gidin sinemada izleyin. Valla ben izledim çok güzeldi. Evet. Aksiyon sahneleri falan iyi bir Bomba gibi. gibi. Ee, bıçak falan atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama şey yani e... tut thumbs up. Evet, şey direkt İngilizce mi girecek dublaj var bir de İngilizce Türkçe alt yazılı. Ha İngilizce Türkçe alt yazılı bir de Türkçe dublaj iki versiyonu evet. gelecek değil mi İngilizce Türkçe alt yazılı olana gitmenizi tavsiye ediyorum çünkü seslendirenler iyi işte evet, Sean Bean var de. Aaron Paul var, Lena Headey var onları dinlemek gayriyetten bir keyifli şeyde bir de biz vizyon, yani basın gösteriminde izledik. Ekran biraz küçüktü ama keşke birazcık daha büyük ekranda izleseymişim. Dedim. Yani ses, sesler de peki iyi değildi. Evet. Ya o yüzden evet. bangır bangır bir yerde izleyin. İzleyin ki zevkine varın. Evet. 3D girmeyecek değil mi? Yok. Tbilisi yok. Güzel olacak inşallah. Bakalım. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Nasıl bir şey olacağını. Evet arkadaşlar. O zaman hadi bitirelim. Hadi bitirelim. Suicide Squad Podcast dediğiniz Suicide Squad e, ne? çektik. İki defa. <gülüyor> i̇ki defa çektik. Evet şimdi bunun birisinin editimini Gerçek Kötüler. Lazım. Evet. <gülüyor> Onu da ben yapacağım. Onu da elinde nefes. Gerçek Kötüler. Gerçek. Gerçek kötüler. Rapp Olympics'ten bildiriyor. O zaman e, Geekstra.com diyor. Geekstra.com diyor ve e, bye bye. Bye bye. olun. <gülüyor> tamam, hadi görüşürüz.